Meral'in hayatım bu tatilden memnun musun? <gülüyor> Hem de nasıl Suat'cığım. İkimizin de böyle bir dinlenme ihtiyacı vardı. Haklısın. Ne zamandır doğru düzgün bir tatil yapamıyorduk. Biliyor musun? ikiz kızlarımız da bu tatilden çok memnun. 5 yaşına bastılar ama hayatlarında ilk kez tatil yapıyorlar. Bu nefis tabiat manzarası onları da etkiledi. Yüzlerine kan geldi. Burası gerçekten de çok güzel bir yermiş. Dört tarafı dağ ve ormanla kaplı, ortasında gör olan bir tablo gibi. Bunun için bizi bu dağ evine davet eden Cem Keleşoğlu'na teşekkür etmeliyiz. Aslında kimseye teşekkür etmek zorunda değiliz hayatım. Geçen sene Cem'in bir kavgada parçalanan yüzünü ameliyatta eski haline getirdim. O da bana olan minnetini ödemek için bizi bu dağ evine davet etti. Sahi bu Cem Keleşoğlu denen adam kimdir? Onun hakkında neler biliyorsun? Niye soruyorsun sevgilim? Ee, bilmiyorum ama... Hislerin bu adama güvenmem gerektiğini söylüyor. Hislerin de haklısın hayatım. Cem Kereşoğlu güvenilir biri değildir. Onun hakkında neler biliyorsun? Gazetelerden okuduğum kadarıyla... ...mafya babalarından biri olmalı. Emrinde silahlı adamlar varmış. Silah kaçakçılığından... ...uyuşturucuya varıncaya kadar... ...pek çok karanlık iş yaptığı söyleniyor. <Gülüyor> Aman Allah'ım! Nasıl olur da böyle bir adamın davetini kabul edip... ...bizleri buraya getirdin Suat? Sakin ol hayatım. Bu adam mafya babası derken cebinde tabanca taşıyıp ulu orta adam öldüren biri demek istemedi. Ayrıca merak etme bize bir zararı dokunmaz. Söyledim sana bizi buraya yüzünü tedavi ettiğim için davet etti. Birkaç gün sonra evimize döneceğiz zaten. Bu Cem denen adamın anlattığın gibi biri olması beni çok şaşırttı Suat. Dışarıdan baktığında yakışıklı giyinmesini bilen zarif kibar biri gibi görünüyor. <gülüyor> Görünüş aldanma. Karanlık işler yapanların imajı artık böyle o eski kaba saba mafya adamları tarihte kaldı. Şimdikiler aynı zamanda saygın bir iş adamı kimliği kisvesinde toplumda yaşıyor. Bu adam da mı saygın bir iş adamı gibi görünüyor? Evet öyle. Kirli işlerden kazandığı paraları yatırıma çevirerek... ...üzerindeki mafya imajını silmeye çalışıyor. Çok mu zengin? Aslında çok zengin olan kendisi değil. Amcası Hakan Keleşoğlu. oldu. Ne? ...bizimle bu evi paylaşan şu yaşlı Hakan amca... ...evet mı? Hakan Bey Cem'in amcasıdır... Ha, ...yoksa adam? mı? Yok yok yok Hakan Bey dürüst bir insandır... ...servetinde kirli paranın yeri yoktur... ...ayrıca zor durumda kalanlara... ...yoksullara sık sık yardım eder... ...peki sen nereden biliyorsun? <gülüyor> nereden bileceğim... ...adam benim ve senin... ...Safiye teyzenin başhemşerilik yaptığı hastanenin sahibi... ...yeğeni Cem Keleşoğlu da... ...yönetim kurulu başkan vekili... ...bunu bilmiyordum... Demek Hakan Bey bu yüzden bizimle bu evde tatil yapıyor Aslında Hakan Bey bir iki gün kalıp dönecekti ama Bizleri ve ikiz kızlarımızı o kadar sevdi ki bu yüzden kaldı Hakan Bey'in çocukları yok mu? Yok Bir sefer evlenmiş ama çocuğu olmamış Karısı öldükten sonra da bir daha evlenmemiş Hakan Bey'in bizi ve kızlarımızı neden sevdiği ortaya çıktı Demek adam bir aile özlemi içindi Olabilir Düşünsene 5 trilyona yakın bir serveti var ama ölümünden sonra bunu bırakabileceği bir çocuğu yok Cem Keleşoğlu Hakan Bey'in tek yeğenini Evet e, Bu durumda Cem adamın tek mirasçısı oluyor desene Evet Aa, Sabahleyin amca yeğen birbirlerine girdiler Kavgaları buraya kadar geliyordu duydun mu sen de Evet duydum sesleri yukarı kadar geliyordu Nedeni ne olabilir ki Bilmiyorum ayrıca merak da etmiyorum Amca yeğen arasına girmek doğru olmaz. Çay kızlar nerede? Lale odasında uyuyor. Son gördüğümde Hakan Bey Hale'yi eski fotoğraf albümünü gösteriyordu. Ben dinlenmeye gidiyorum. Geliyor musun? Hayır. Burada tabiatla baş başa kalmak istiyorum. Merhaba Meral Hanım. Aa, merhaba Cem Bey. <gülüyor> Doktor Suat Bey nerede? Odasında dinleniyor. Eee Nasıl? Memnun musunuz bu tatilden? Evet. Teşekkür ederiz. Teşekküre gerek yok güzelim. Ben aslında önüne gelen evime girip tatil yaptıran biri değilimdir. Bazı prensiplerim vardır. Bunlardan biri de kimseye borçlu kalmak istemem. Um, kocamın yüzünüze yaptığı ameliyatı mı kastediyorsun? Ha, evet. O kusursuz bir doktor. Onunla gurur duymalısın. Dövüldüğümde yüzüm tanınmayacak bir haldeydi. Ama o kocanın usta elleri her şeyi düzeltti. A pardon. Alo. Tamam. <gülüyor> Helikopterimi gönderebilirsiniz. Bir saat içinde burada olsun. Bir yere mi gidiyorsunuz? Evet. Önemli bir toplantı için İstanbul'a gitmem gerekiyor. Amcanız Hakan Bey'de gidiyor mu? Hayır. Biliyorsun onun bütün işlerini ben yönetiyorum. Aslında onu da götürmek isterdim ama... ...sizin kızları o kadar çok seviyor ki... ...bu yüzden gelmek istemedim. <gülüyor> Gelmemesini anlayabiliyorum. Akşama kadar onlarla bir çocuk gibi oynuyor. İkizler de onları çok seviyor. Ha, bu arada... Sabahleyin amcamla aramızda küçük bir tartışmamız oldu. Umarım sizleri rahatsız etmemişiz. Hayır, hayır. Rahatsız etmedi. Ne yapıyorsan onun iyiliği için yapıyorum. Parasını bağış diye oraya buraya savurmasına izin veremem. Tartışmamızın nedeni de buydu. Sizce Hakan Bey'in kendi parasını istediği gibi harcamaya hakkı yok mu? Ya, tabii ki var. Ama yaşlandığı için mantığından çok duygularına göre hareket ediyor. Özellikle sizler onu çok etkilediniz. Aa, anlayamadım. Nasıl yani? Amcam yaşlanıyor. Bir ailesi de yok. Bu yüzden sizin ailenizle birlikte olmak ona özlemini duyduğu mutlu aile tablosunu hatırlatıyor. Bir eş, çocuklar, torunlar bunların özlemini çekiyor işte. E, peki ilk karısı öldükten sonra neden evlenmedi? Yengemin ölümü onu çok sarsmıştı. Bu sarsıntıyı atlatmak için de evlenmek yerine kendisini işlerine verdi. Servetine servet kattı. <Gülüyor> Ailemin Hakan Bey'i üzmekten çok mutlu etmiş olmasını isterdim. <Gülüyor> Yanlış anladın. Sen, kocan ve ikizlerin tabii ki onu çok mutlu ettiniz. Ama eminim şimdikinden tamamen farklı bir hayat yaşayabilmek için tüm servetini feda ederdim. Özür dilerim. Bu tür şeylerle kafanı yormak istemezdim. Rica ederim. Bunlar amcanızla sizi ilgilendiren şeyler. Bana bir açıklama yapmanıza hiç gerek yok. Ben Ben galiba biraz ters bir adamım. Amcama hiç benzemiyorum. Onun gibi sevilen bir insan da değilim bana ait olduğunu hatırlamıyorum. Ama eski bir atasözü vardır. Kazanmak için yalnız oynamak gerekir der. <gülüyor> Siz de galiba hayatınızı bu atasözüne göre düzenlemişsiniz. Evet, bunun bencillik olduğunun da farkındayım. Hakan amcam beni değiştirmek için çok uğraştı ama başarılı olamadı. Sanırım değişmek için de çok geç kaldım. Göle girmeyecek misin? Hayır, sabah erken kalkıp girmiştim. Suat'ın yanına gideyim. ben de gitmeden önce bir kere daha göle gireyim. Cem Kereşoğlu buradan ayrılıyor Suat. Hemen mi? Helikopterini çağırdı. Gelince gidecek. Hakan Bey de onunla gidiyor mu? Hayır, o bizimle burada birlikte kalacakmış. Cem'in ani gidişinin bu sabah amcasıyla yaptığı tartışmayla bir ilgisi var mı acaba? Sanmıyorum ama nedense bu adam beni huzursuz ediyor Suat. Sana bir şey mi söyledim? Kazanmak için yalnız oynamak gerekir dedi. Sanki amcasının servetini ele geçirmek için... ...onun ölmesini bekler gibi bir hali var... Ama nasıl olsa bu serveti zaten kendi yönetiyor. Hakan Bey'in ölmesi bir şeyi değiştirmeyecek ki öyle değil mi? Öyle ama yönetmek ve sahip olmak ayrı şeylerdir sevgili Yani? Cem Keleşoğlu tek bir lira için kendi annesini bile mezara yollayabilir. Bu durumda amcası Hakan Bey'in beş trilyonluk servetini ele geçirmek için de... ...gözünü kırpmadan onu öldürebilir. Hayır, çünkü Cem'in paraya ihtiyacı yok. Zaten amcasının servetini bütün yatırımlarını o idare ediyor Yani cebinde istediği kadar parası var Neden yapsın ki bunu O zaman Hakan Bey'in hayatı güvende demektir Evet öyle Peki ya bizim hayatlarımız Merak etme biz her zaman güvendeyiz Cem Kereşoğlu'nun bizimle alıp veremeyeceği bir şey yok Neyse bu saçmalıkları bırakalım da Cem'i uğurlamak için dışarı çıkalım Anne ben de sizinle dışarı gelebilir miyim Tabi tatlım hale nerede o Hakan amcanın adasını çağırayım mı? Hayır bırak oynasınlar. Biz Cem amcana uğurlayalım. Beni uğurlamak için istirahatinizi bozmanıza gerek yoktur. Çok rüzgar var anneciğim. Bu rüzgarda helikopterle nasıl gideceksin Cem Bey? <gülüyor> Merak etmeyin. Böyle havalarda seyahat etmeye alışığım. Cem Bey... ...hava daha fazla bozmadan hareket etsek iyi olur. Olur kaptan. Suat Bey, Meral Hanım bizimle beraber... ...tatil yaptığınız için çok teşekkür ederim size. Asıl biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Güle güle. Ay ne oluyor? Korkma Lale gök tatlım. Cem'in yerinde olmak istemezdim. Bu havada helikoptere binmenin... ...keyifli olacağını hiç sanmıyorum. Aman Allah'ım. Suat şuraya bak. Arka kapıdan çıkan birileri... çalıların arasına kaçtı gördün mü? Evet iki kişi ama kim olduklarını anlayamadım Sırtları bize dönüktü e, Helikoptere doğru koşuyorlar Neler oluyor burada Suat Bilmiyorum Meral bak helikoptere biniyorlar Neden evin ön kapısından değil de Arka kapısından çıktılar Sen bir şey anladın mı bu işte Neler oluyor böyle Neydi bu ses Bilmiyorum evin içinde bir patlama oldu galiba Tüp patlaması olabilir Sen hemen Lale ile buradan uzaklaş Ben içeri giriyorum Helikopter havalanıyor Ah, yine patlama oldu. Anneciğim korkuyorum. Ah, korkma kızım ben yanındayım. Suat evin içinde bir şeyler oluyor. Çabuk Hale ile Hakan Bey'i dışarı çıkart. Tamam ama önce sen Lale ile buradan uzaklaş. Ah, aman Allah! Evde yangın çıktı. Kızım içeride. Çabuk Hale ile Hakan Bey'i dışarı çıkart. Suat. Tamam sen söylediğimi yap. Ben eve girip onları buraya çıkarırım. Baba! Babacığım. Korkma yavrucu. Baban haleyi almaya gitti. Birazdan gelecek. Ağlama kızı. Anne yardım buraya geliyor. yazacağız anneciğim. Merak etmeciğim. Şimdi gidiyoruz. babanla <gülüyor> kardeşin gelsin. Meral. Meral neredesiniz? Anne. Anne. Yaşasın babam haleyi bulmuş. Kucağında getiriyor. Soğut. Soğut buradayız. Hakan Bey nerede? Odasında yok. Ah. ...ne zaman komadan çıkar doktor bey. Bir saat önce çıktı Safiye <gülüyor> Kendine geldi şükürler olsun. Öyle mi şükürler olsun Rabbime? Kendisini görebilir miyim? Tabii. Teşekkür ederim. <gülüyor> Meral. <gülüyor> yavrum. Safiye teyze. <gülüyor> ah teyze. <gülüyor> Ağlama güzel kızım. Kötü günler geçirdin yavrum. Ne kadar zamandır hastanedeyim. ...bir aydır komadaydı. Ayılmayacaksın diye çok korkuttum bizi. Ancak bugün kendine gelebildim. Bir ay ha? Lale nasıl? Lale iyi. Kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlatmış. Buraya getirilişinin ertesi günü kendine geldi. Ben her sabah uğrayıp doktorlardan hakkınızda bilgi alıyordum. Kızım uyuyor mu şimdi? Evet ama patlamadan sonra buraya getirildiğinden beri... ...hep babasını sayıklıyor kızcağız. Babasını mı sayıklıyor? <Gülüyor> Teyze. Babası. Kız kardeşi de burada değil mi? Birbirlerini görmediler mi? Aman Allah. Im. Yoksa. Meral. Kızım. Hayır. Hayır olamaz. <Gülüyor> olamaz. <Gülüyor> Metin olmalısın yavrum. Maalesef o patlamadı. İkisi de. Lale babasıyla kardeşinin öldüğünü biliyor mu? Hayır. Bunu senin söylemeni uygun bulduk. Keşke ben ko komadayken söyleseydiniz teyze. Bir anne için kızına babasının ve kardeşinin öldüğünü nasıl söylerim? Biliyorum tatlım ama... ...Lale'nin acı haberi duyduğunda... ...birine sarılması... ...birinin onu teselli etmesi gerekirdi. Sen komadayken bunu yapamazdık. Aman Allah! Im. ...aman Allah! ne yapacağım ben şimdi? Psikologlarla konuştum. Lale'ye... ...babasıyla kardeşinin cennete gittiklerini... ...ve bir daha geri dönmeyeceklerini... ...söylemenin doğru olacağını söylediler. Peki Lale ne olacak? Onda nasıl bir etki yapacak hiç düşündün mü? O küçük bir kız Meral. Küçüklerin anıları zamanla zayıflar... ...ve günün birinde her şeyi unuturlar. Lale'nin unutacağını sanmıyorum teyze. Biliyorsun o Halen'in tek yumurta ikisi. Birinin karnı ağrısı diğerinin ki de ağrır. Bunu çok yaşadık. Lale yaşadığı sürece kardeşinin acısını yüreğinde hissedecektir. Biliyorum tatlım. Ama ona söylemeden de yapamazsın. Bilmesi gerekiyor. <gülüyor> Olanları hala inanamıyorum. Biz her anda da Lale ile bekliyorduk. Patlamadan birkaç saniye önce sonra Tale'yi kucaklamış yanımıza gelmeye hazırlanıyordu. <gülüyor> ne olduysa ondan sonra oldu. Geçmişi hatırlayıp da acılarını tazeleme kızım. İnsanın kocasını ve çocuğunu kaybetmesi kolay bir şey değil. Ama hala yaşayan bir kızım var. Artık onun senden başka kimsesi yok. Bizi kim kurtardı? Cem Keleşoğlu. Patlamanın olduğu sırada helikopterdeymiş. Ev yanmaya başlayınca helikopteri geri döndürmüş. Seni ve Lale'yi alevlerin içinde bulmuş. Peki Suat'la Hali'yi neden kurtaramamış? O sırada onlar ölmüş yavrum. Cem'in seni ve kızını helikoptere almaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. ...o sizlere helikopteri almasaydı... ...şu an siz de ölmüştünüz. Peki ya amcası Hakan Bey... ...o da kurtuldu mu? Hayır. Hakan Bey o sırada... <gülüyor> ...evin içindeymiş. Sanırım yanarak ölmüş. Patlama olmasıydı. Suat Hale'den sonra... ...onu da dışarıya çıkartacaktı. <gülüyor> Cem Bey nerede? Hastanede mi? Hayır. Bir iki günlüğüne... ...yurt dışına çıktı. Biliyorsun artık bu hastanenin... ...ve bizlerin patronu o. ...giderken sizin bakılmanız için... ...her türlü ihtimamın gösterilmesini emretti. Allah razı olsun. Kızınla birlikte yaşayabilmek için... ...hastaneye yakın bir sokakta... ...bir de ev satın aldı sizin için. Sahi mi? Cem Bey'in bu kadar iyi biri olacağını... Hiç ...sanmazdım. Baba. Baba. Neler oluyor teyze? Lale yine sayıklıyor. Babacığım... ...biz buradayız. Yanımıza gel <gülüyor> Baba Rüyasında babasını görüyor olmalı <gülüyor> Safiye teyze ne olursun uyandır onu Rüyasında da olsa acı çekmesine dayanamıyorum lütfen Tamam kızım. Lale Lale uyan kız Ne oldu babam mı geldi Uykunda sayıklıyordun kız Lale yavrum abim kızım bir tanem babam nerede hale nerede baban ve hale artık yok yavrum neden neredeler çünkü çünkü onlar onlar babam ve kız kardeşin artık bir daha bizimle olamayacaklar tatlım onlar öldü kızım Hayır Yaşıyorlar Rüyamda gördüm beni onları Yaşıyorlar Rüyalar her zaman gerçeği yansıtmaz yavrum Hayır Kardeşim hala yaşıyor Ölseydi ben anlardım Yaşıyor Kızım yaşıyor. Güzel kızım benim Keşke yaşıyor olsa O yaşıyorsa baban da yaşıyor olabilir ...çabaylı ailenin nesi var Safiye teyze? En ufak bir üşütmediği ataklara düşüyor. Üzülme sevgiliyi. Umarım korkulacak bir şey yoktur. Doktorlar gerekli testleri yapıyorlar. Babasıyla kardeşinin ölümünün üstünden... ...üç yıl geçti ama o günden bu yana... ...neredeyse hep hasta. En ufak bir durumda hastalanıyor. Babasıyla kardeşinin ölümünü... ...hala unutamadı değil mi? Hayır. Her gün soruyor. Oysa psikologlar... ...kısa zamanda unutacağını söylemişlerdi ama hiç unutmadı. Lale ikisi olan halinin yaşadığını söylemeye devam ediyor. Kocamın ve kızımın yaşamaları mümkün mü teyze? İmkansız yavrum. Biliyorsun her ikisi de evdeki o patlamada öldüler. Doktor çıktı. Şimdi Lale'nin nesi var anlarız canım. Evet. Tahlillerin sonucunu aldık Meral Hanım. Doktor bey, kızımın nesi var? Test sonuçları tahminimizi doğruluyor efendim. Nedir o? Lale'nin vücudu hastalıklara karşı bağışıklık sağlayan ak yuvarları üretemiyor. Bu yüzden devamlı hastalanıyor. Aman Allah'ım. Peki çaresi ne? Kızına ak nakli yapmak. Ama bunun için de vücuduna uygun bir verici bulmamız gerekiyor. Daha açık konuşur musunuz lütfen? Ak yuvarlar çok özel bir hücredir Safiye Hanım. Vücuda ait olmayan bir şey gördüklerinde hemen yok ederler Eğer uygun bir verici bulamazsak Yeni aküvarlar yuvarlar Lale Lale'nin düşman olarak görüp yok edebilirler Bu da onun sonu olur Peki Uygun bir verici bulabilecek misiniz? Bütün kayıtları inceledik Meral Hanım Lale'ye yakın birkaç verici var ama Hiçbiri tam uyum göstermiyor Buna da şükür Bu vericilerden biriyle bir deneme yapılabilir herhalde Bu iş denemeyle olmaz Safiye Hanım Vericinin tam uyum göstermesi şart Lale'nin hayatı şu an tehlikede. Yakalanacağı en ufak bir hastalık bile maalesef onun sonunu getirebilir. Aa, i̇yi de tam uyum sağlayacak bir vericiyi nasıl bulacağız doktor bey? Bu kolay olmayacak ama yine de Allah'tan ümit kesilmez. Bence yine de bir şansımız var. N nedir o doktor bey lütfen hemen söyleyin. Rahmetli kocanı Suat Bey'in ailesinden biri. O uygun bir verici olabilir. Ne? Hayır. Hayır olamaz bu. Neyin var teyze iyi misin? Olamaz. Böyle bir ihtimal doğru olamaz e, Sakin ol teyze e, Doktor bey Kocamın ailesini hiç tanımıyorum İkizlerimiz doğduğunda bir kere annesiyle telefonda konuşmuştum Ama onu hiç görmedim Patlamadan önce rahmetli kocam Suat bey ile Memleketi Van'a giderek ailesini görmeyi planlamıştık Ama o korkunç kaza başımıza gelince öylece kaldı Evet anlıyorum sizi Bunun zor olacağını düşünüyorsunuz O halde senin aile fertlerinden birini deneyebiliriz Ne yazık ki bu mümkün değil çünkü benim ne annem ne babam ne de bir kardeşim var. Ya üzüldüm. Öldüler mi? Annem öldü. Babamı hiç görmedim. Bu yüzden onun kim olduğunu bile bilmiyorum. Bu konuda senin bir bilgin var mı teyze? Hayır. Eh bu duruma göre kocanızın ailesini denemekten başka çare kalmıyor. Peki kocam Suat Bey'in ailesinden uygun bir verici çıkacağına emin misiniz? Bu tür şeyler kalıtıma çok bağlıdır Meral Hanım. Ama yine de sana sormam gereken bazı şeyler var. Şu anda tek amacımız Laliye'yi kurtarmak. Bu nedenle sorularıma kızmayacağını umarım. Şimdi kızılacak zaman mı doktor bey? Ne soracaksanız sorun. Eğer Laliye'nin ikizi hale ölmemiş olsaydı... ...kardeşi için mükemmel bir verici olurdu. Ama o olmadığına göre... ...acaba ölen kocanız Suat Bey'in başka birinden bir çocuğu olabilir mi? Hayır. Suat yaşadığı sürece bana karşı dürüst davranmıştı. Başkasından bir çocuğu olsaydı mutlaka bana söylerdi. <gülüyor> Öyleyse geriye bir tek kocanızın ailesi kalıyor Hayır olmaz Yani Lale bu kadar ağır hastayken Meral kızını bırakıp Kocasının ailesini aramaya gider Neden gidemesin sen Lale'nin yanında kalırsın Tabi de. Meral hanımın kısa bir süre Buradan ayrılması Lale'yi etkilemez değil mi? Zaten başka çaremiz de yok Meral bunu yapmanı istememin bir nedeni daha var Lale kendine hayat veren Hücrelerin babasının ailesinden geldiğini bilirse Belki artık onun için acı çekmeyi bırakır Olabilir Lale hala babasının ve kardeşinin sağ olduğuna inanıyor Bu yüzden de 3 yıldır acı çekiyor Fazla zamanımız yok ama Acil olarak Lale'nin dokularına en uygun biriciyi bulmak zorundayız Bence hemen kocanın ailesine gitmelisin Bunu yapmanın başka bir çaresi yok mu doktor bey? Burada yardım isteyeceğiniz meslektaşlarınız olmalı Araştırma yaptırsaydınız Bu araştırmayı yapmak çok zaman alır Safiye Hanım Lale'nin hayatı pamuk ipliğine bağlı En küçük bir enfeksiyonda ölebilir ama yapılacak şey bir kan testi alt tarafı. Bunun için Meral Hanım'ın oraya gitmesine gerek yok. Hayır, var. Meral Hanım, Suat Bey'in dul karısı olmakla beraber aileye yabancı. Onları ikna edip buraya getirmek zorunda. Haklısınız. Şey, teyzemle biraz yalnız kalabilir miyim? Size kararımı birkaç dakika sonra bildiririm. Elbette, ben odamda olacağım. Ama senin yerinde olsaydım fazla oyalanmazdım. Safiye teyze neyin var senin? Ne oldu ki? Neden bana kocamın ailesinin yanına gitmemi istemiyorsun? Doktor Bey Suat'ın ailesi dedikçe hep karşı çıktı. Ben... Bence bu hiç doğru değil. Senin yerine başka biri gitmeli. Kızının sana ihtiyacı var. Biliyorsun hem babasını kaybetti... ...hem de ikiz kardeşini. Senden başka kimsesi yok onun. Ama gitmemem daha kötü olmaz mı teyze? Burada kalıp onun ölmesini beklemek daha mı iyi... ...Van'a gitmeye mecburum. Biliyorum kız. Ama hiç bilmediğim bir yere gitmenden... ...başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Ne yazık ki başka bir seçeneğim yok. Ah! Bak aklıma ne geldi. Cem Keleşoğlu'ndan yardım istemez miyiz? Hayır! Hayır! Sakın ondan böyle bir şey isteme. Teyze neyin var senin Allah aşkına? Cem Bey'den neden yardım istememe karşı çıkıyorsun ki? O çok güçlü bir adam. Suat'ın köyünde pek çok tanıdığı olduğuna eminim Ayrıca kocamın ailesini bulmamda büyük yardımı dokunur Bize yardım etmelerini sağlayabilir Olmaz dedim Bir kere olsun zahmet edip buraya geldi mi Lale'yi bir kez olsun ziyaret etti mi Ama bu ilgisiz olduğu anlamına gelmez ki Neden böyle davrandığını bir türlü anlayamıyorum Yoksa benden sakladığın bir şey mi var Suat öldükten sonra Cem Bey'in sana ve Lale'ye yardım ettiği doğru Oturmanız için bir ev ve geçinmeniz için Para da verdi Ama bu onun iyi bir insan olduğunu göstermez Eskiden amcası Hakan Bey saken, Cem hesap veren biri olduğu için Kendi kendini kontrol edebiliyordu Ama şimdi tek başına Ve istediği her şeyi yapıyor Yaptıkları da hiç tasvip edilecek şeyler değil Ama bize karşı Hep iyi davrandı Hatta Bana evlenme bile teklif etti. En azından ona kocamın köyüne gideceğimi söylemeliyim Hayır Bu konuda o adamdan yardım isteyemezsin Ona güvenme Nereye gittiğini de asla bilmemeli. Anlıyor musun asla bilmemeli. Şaşırtıyorsun beni teyze Nereye gittiğimi bilse bile ne olabilir ki Allah aşkına Meral ne diyorsam onu yap Cem'i arama Ondan yardım isteme Peki ama başka kimden yardım isteyebilirim Sana orada bir doktorun adresini vereceğim Adı Cevdet Şen Suat'ın ailesinin yaşadığı köyde doktorluk yapıyor. Onu bul ve ona güven kızım. Cem Keleşoğlu'nun asla yapamayacağı şeyi o yapabilir. Geliyorum. Buyurun. Doktor Cevdet Bey sizinle acilen konuşmalıyım. İçeri girebilir miyim? Tabii buyurun hanımefendi. Şebnem kaç kere sana buraya gelmemeni söylemedim mi? Sakin ol Suat abi. Suat adını unut Şebnem. Benim öldüğümü unutma. Bana Cevdet şendemeye demeye alışardım. Zaten öyle diyorum. Ama burada senin muayenende kimse olmadığı için gerçek kadınla hitap ettim. Yalnız da olsak adımla hitap etme. Cem her tarafta adamları var. Bu köydekilerin hepsi onun adamı, hepsi onun casusu. Köşedeki bakkal, yanındaki nalbant herkes, herkes o iblisin adamı. O mafya babasından bu kadar çok mu korkuyorsun abi? Evet ama kendim için değil. Karımı ve kızım Lale'yi öldürür diye korkuyorum. Cem'in beni neden öldürmediğini biliyorsun. Evet, Meral'in ve Lale'nin seni öldü bilmesini şart koştuğu için. Doğru, Meral ve Lale ölmediğimi öğrendikleri anda Cem onları öldürtecek. İşte bu yüzden kimsenin gerçek adımı öğrenmesini istemiyorum. Bu köydekiler beni Doktor Cevdet Şen olarak biliyor. Ama herkes değil. Muhtar Kazım'la Cemil'in senin yanına kontrol etmesi için verdiği yeni Gamze kim olduğunu biliyor. Evet, o ikisi biliyor. Ama diğerlerinin bilmemesi gerek. Ben çok küçükken buradan ayrıldığım için köylü yüzümü görmemişti. Eğer onlar öğrenirse bu İstanbul'da yaşayan karımın ve kızımın kulağına gidebilir. Bu da onların sonu olur. Ne kadar büyük bir acı çektiğini biliyorum abi. Babamı kaybettiğimde ben de annem de az acı çekmedik. Bu aynı şey değil Şebnem. Çünkü benim karım ve çocuğum ölmedi. Onlar yaşıyor ve ne yazık ki ben ve kızım yaşadığımız halde onlar bizi öldü biliyor. Peki böyle yaşamaya daha ne kadar devam edeceksin? Cem'in korkusundan yaşadığını yengeme söylemiyorsun. Cem'in onları öldürmesinden korkarak köyden de dışarı çıkamıyorsun. Adeta bu köye hapsedildin. Farkında değil misin? Farkındayım ama şu an elimden bir şey gelmiyor. ...her neyse niye geldin? Hale nerede? İçeride odasında. Neden sordun? Annem çok özlemiş torununu. Al getir birkaç gün bizde kalsın dedi. Peki kızımı götürebilirsin. Ama dikkat et götürürken kimse seni görmesin. Merak etme kimse görmez. Hava karardı herkes evinde şimdi. Ben Hale'yi alayım. Hale tatlım ne yapıyorsun? Hiç. Pamuk prenses ve yedi jüceleri okuyorum Şebnem abla. Babaannen seni çok özlemiş. Götüreyim mi seni ona? Yaşasın. Ben de babaannemi çok özlemiştim. Hadi hemen gidelim. Gel hadi. <gülüyor> Babacığım. Hı. Halağım beni babaanneme götürmek istiyor. Gidebilir miyim? Tabii bebeğim. Babaannen seni çok özlemiş. Ben de onu çok özledim. Gel hadi hale gidelim. Şebnem. Aman çok dikkat et kimse görmesin. Tamam merak etme abi. Köye daha çok var mı şoför bey? Az kaldı. Sizi ilk kez görüyorum. Bizim köyden değilsiniz galiba. Hayır. Rahmetli kocam sizin oralıydı. Köyünüzü onun ailesini bulmak için gidiyorum. Hmm, bizim köylüyse tanırım. Adı ne kocanızın? Suat. Doktor Suat Paşaoğlu. Paşaoğlu mu dediniz? Şu, şu birkaç yıl önce bir kazada ölen... ...doktor Suat Paşaoğlu mu? Evet tanır mısınız? Hayır. Hayır adını duymuştum sadece. Ama kazada öldüğünden haberiniz olmuş. Şey bur burası küçük bir yerdir. En küçük bir haber hemen duyulur. Peki Cem Keneşoğlu'nu tanır mısınız? O da buralıdır. Hayır hayır biz kimseyi tanımayız. Artık bir şey sormayın. Sen misin Gamze? Benim. Bu saatte evde olman gerekmez mi? Ne istiyorsun? Kahveli bir kadın var. Hasta mı? Hamile mi? Ne kadını? İstanbul'lu bir kadın. Ha. Demek İstanbul'lu bir kadın. Şunu kafana iyice sok kızım. Bu köye gelen her İstanbul'lu beni tanıyacak diye bir kural yok. Yanılıyorsun doktor saatli. Saat değil Cevdet. Cem dayının bana taktığı isim bu. Biliyorum. Kimsenin gerçek adımı öğrenmesini istemiyorum. Biliyorum ama şu anda burada bizden başka hiç kimse yok. Her neyse evine git yat. Bugün yeteri kadar yoruldum. Bu kadın sıradan bir kadın değil. Nasıl ya? Ne demek istiyorsun? Buraya ölmüş kocasının akrabalarını bulmak için gelmiş. Suat Paşa oğlunun, yani senin Dulkar'ın olduğunu söylüyor. Ne? Başka bir şey daha var. Doktor Cevdet Şen'i görmek istediğini söylüyormuş. Buna ne diyeceksin? Nerede o kadın? köy kahvesinde mutlak kazım da orada. Dur, nereye gidiyorsun? Kadını görmeye. Beni neden aradığını sormuyor. <gülüyor> Aptallık etme. Senin kim olduğunu bilmiyor. Eğer onu görmeye gidersen yaşadığını öğrenecek. Öğrendiği zaman da hepiniz ölürsünüz. Biliyorum. Bu yüzden gidiyorum. Onu buradan gitmeye ikna edebilecek tek insan benim Suat Bey. Cevdet. Benim adım Cevdet. ...hemen yolumdan çekil Gamze... ...yoksa seni öldürür... ...buna cesaret edemezsin... ...ben Cem Kereşoğlu'nun yeğeniyim... ...ve hmm, aynı zamanda da casusu... ...üç yıldır muayenehanemde... ...senin tarafından göz altında bulunduruluyorum... ...şimdi önümden çekil bayan casus... ...ne olur lütfen... ...doktor Ceydeşi'ni hemen görmem gerekiyor... ...burada olduğunu biliyorum... Teyzem onunla konuşmuş olmalı Siz muhtarsınız değil mi? Evet Neden arıyorsunuz Doktor Cevdet Bey'i bakayım? Ee, bakın hayat memat meselesi Muhtar Bey Bu benim için çok önemli Ya demek çok önemli <gülüyor> Siz şehirli kadınlar hep böyle meraklı mısınız? Doktoru boşverin beni merak edin Ben bu köyün en çapkın adamıyım Öyle değil mi? Canılar, ha <gülüyor> <gülüyor> Gel yanıma biraz terbiyesi yanıma ah, ah. biraz Sen ne biçim adamsın? İnsan köyüne tek başına gelen bir kadına sarkıntılık eder mi hiç? Dua et ki kocam yaşamıyor. Değil bu sözleri söylemek... ...bakışlarını görse senin leşini yere sererdi. Üstelik savunmasız da değilim. Beni koruyacak dostlarım var. Ya beni doktor Cevdet beye götürürsün... ...ya da hesabını Cem Keleşoğlu'na verirsin. Hı. Huh. Duydunuz değil mi? Cembe'ye şikayet edecekmiş bizi. <gülüyor> Bakın lütfen, lütfen. Ben buraya kızım için geldim. Beni arıyorsun sanmefendi. <gülüyor> Suat. Ama ama sen? Hayo, ya rüya görüyorum herhalde. Adım Cevdet Şen, doktor. Bu da yardımcım Gamze Hanım. ...beni aradığınızı söyle. Size nasıl yardım edebilirim? A, do, do, doktor Cevdet Şen mi? Ama e, bu bir şaka. Sen Soğat'sın. Evet. Evet. Sen benim kocam yanılıyorsun Yanılıyorsunuz hanımefendi. Ben doktor Cevdet Şen'im. Hayır. Sensin. Sen sağsın. Yaşıyorsun. <gülüyor> Tabii ki sen. Yoksa ölü bir doktorla mı konuşmayı düşünüyordun? Hayır ben... Hanımefendi iyi misin? Beni tanımadın mı Suat? Ben Meral. Karın Meral. Üzgünüm ama ne yazık ki sizi tanıma zevkine erişemedim. Ay o olamaz. Beni tanıyorsun. Ben yani biz. Suat yapma beni nasıl tanımazsın? Özür dilerim ama sizi tanımıyorum. Hayır bu mümkün değil. Beni tanıyorsun Suat ben karın Meral. Siz sağır mısınız bayan? Doktor sizi tanımadığını söyledi ya... ...öyle değil mi doktor? Sen bu işe karışma muhtar. Suat neden böyle davranıyorsun? Ben mi? Ne yaptım ki? Neden beni tanımıyormuş gibi davranıyorsun? E çünkü sizi tanımıyorum da ondan. Bakın çok az zamanım var bir doğuma gitmem gerekiyor. Buraya neden geldiğinizi söyleyin. Benden ne istiyorsunuz? Gerçeği. Hangi gerçeği hanımefendi? Kocam olmadığınıza, beni daha önce görmediğinizi... ...çocuklarımın babası olmadığınızı yemin edin. Yemin ediyorum ah. <gülüyor> Öyleyse sizden özür dilemeliyim doktor Bana çok iyi tanıdığım birini hatırlattınız Keşke tanıdığınız o kişi olsaydı Her neyse beni neden arıyorsunuz Kızım şu anda can çekişiyor Onu kurtarmak için sizin yardımınıza ihtiyacım var Kızınız mı? Kızınız mı hasta dediniz? Evet doktor Kızım ölümcül derecede hasta Çok üzüldüm hanımefendi Oturun lütfen Ayakta kalmayın Aha, Hayır oturmayayım Cevdet bey doğru söylüyor Gelin şu ilerideki masaya oturun ve her şeyi anlatın ona Dikkatli ol doktor. Eğer ona kocası olduğunu söylersen... Karım atla. ölür değil mi? Hı -hı. Çocuklarım ölür değil mi? O zaman Gamze sen de ölürsün. Dediğimi yapacağımı hiç duşkunmaması Şimdi Çeneni kapat! <gülüyor> Bayan... Affedersiniz Adınız neydi? Meral. Meral Hanım. Şimdi bana kızınızın hastalığını anlatın. Ee, Kızımın bağışıklık sistemi çalışmıyor. Vücudu enfeksiyonlara karşı... Savunma hücreleri üretemiyor. Aylardır hastanede Hı -hı. Doktorlar basit bir nezlenin bile onu öldürebileceğini söylüyorlar Kızım artık ne oyun oynayabiliyor ne de okula gidebiliyor Hastanede sterilize edilmiş bir odada kapalı yaşıyor Çok zor bir durum Ama ben basit bir köy doktoruyum Oysa sizin uzmanların yardımına ihtiyacınız var Kızıma zaten uzmanlar bakıyor doktor Benim ihtiyacım olan şey senin Şey Yani kocamın ailesine ulaşmak neden? Beni buraya Lale'nin doktorları gönderdi. Onu kurtarmak için tek ümidin... ...hücre nakli yapabilecekleri bir verici bulmak olduğunu söylüyorlar. Yani... ...kan nakli gibi bir şey mi? Evet, onun gibi. Madem bu... ...kan nakli gibi bir şey... ...verici bulmak için neden buralara kadar geldiniz? Koca İstanbul'da bulamadınız mı? Kızımın hücrelerine tam olarak uyacak bir verici bulmak çok zor. Tıpkı ilik naklinde olduğu gibi... ...bunda da tam uyum sağlayacak bir verici gerekiyor. Anlaşılan siz de uygun vericinin... ...kocanızın ailesinden çıkabileceğini... ...ümit ediyorsunuz. Evet öyle. Bu nedenle ölen kocamın... ...ailesindekileri testten geçirmemiz gerekiyor. Evet anlıyorum sizi. İnanın kızınız için... ...çok üzüldüm ben. Benim kadar üzülemezsiniz beyefendi. Ölüm yatağında... ...can çekişen benim kızım. Onun tek yumurta... ...bir ikizi vardı... Adı da Haleydi. Eğer o yaşasaydı... ...başka bir verici aramama gerek kalmazdı. Merak etmeyin Meral Hanım. Yarın sabah size kocanızın... ...ailesindekilerin adlarını ve adreslerini getireceğim. Kalacak yeriniz var mı? Hayır ama bir otel bulurum. <gülüyor> Bu köyde kalabileceğiniz gibi bir otel yok. Yardımcım Gamze Hanım'ın evinde kalabilirsiniz. Benim kaldığım yer de hemen onun evinin yanındadır. Buyurun Gidelim. ...teşekkür ederim. Neden o kadının benim evimde kalmasını istedin? Can güvenliği açısından tabii. Eğer ona bir şey olacak olursa... ...bundan seni sorumlu tutacağım. Anlıyorsun beni değil mi? Seni uyarıyorum doktor. Karının ve senin hayatın... ...Cem dayıma göndereceğim mesaja bağlı. Yarında olsam bu sözü... ...yabana atmazdım dostum. Bilirsin Ramze'yi senin yanına... ...dayısı Cem Kelaşoğlu gönderdi. Sen de duydun muhtar... Kadın buraya benim için gelmemiş, hasta olan kızı için gelmiş. Endişe edilecek bir şey yok. Tatilini nasıl geçeceğim be? Benaz sayılmaz Faruk. Yakında bir tır dolusu silahla uyuşturucu gelecek. Kızların aranmadan geçişini sağla. En ufak bir aksilik istemiyorum. Merak etme patron. Her zamanki gibi tereyağından kıl çeker gibi hallederiz. Eee yokluğumda bir aksilik olmadı ya. Dün akşam köyden yeğenin Gamze telefon etmiş. Neden? Bilmiyorum. Özel olarak seni aramıştı. Sen olmadığın için santral telefonu bağlamadı. Ama sen onu aramışsındır herhalde. Aradım ama ulaşamadım. Muhtarda odasında yoktu. Bizim küçük dulumuzun şu anda nerede olduğunu biliyor musun? Meral'in mi? Nerede olacak? Hasta kızının başında nöbet tutuyordur herhalde. Sen öyle san. Ne demek istiyorsun? Meral hastanede değil mi? Hayır. 24 saattir oraya hiç uğramamış. Onun ortadan kaybolmasının Gamze'den gelen telefonla bilgisi olduğunu mu söylemek istiyorsun? Ya bilmiyorum. Hastaneyi aradım. Meral'in teyzesi baş Safiye Hanım'la konuştum. Yaşlı cadı yeğeninin dün gece evine gittiğine yemin ediyor. Bugün de işi olduğu için hastaneye gelemedi. Nasıl yani? Sen Safiye Hanım yalan mı söylüyor diyorsun? Yüzde yüz. Meral'in teyzesi değil mi? Eğer Meral gerçekten köye gitmişse... ...bunun tek sebebi kocasının yaşadığını öğrenmesidir. Bu gerçeği de Safiye sürtüğünden başkası bilmiyor. Ve o yaşlı cadı böyle bir şey yaptıysa... ...Meral ve ailesinin ölümlerinin günahı da ona ait olacak. Hemen kızın doktoruna telefon et. Tamam. Alo? Doktor bey umarım rahatsız etmemişimdir sizi ha, Önemli değil Cem bey ee, Sizin için ne yapabilirim Hafta sonu buralarda değildim Meral'le konuşup Lale'nin durumunu sorma fırsatı bulamadım Ne yazık ki kızın durumu pek iyi değil Cem bey Dün akşam ateşi çıktı Bir enfeksiyonu yakalanmış olmasından korkuyoruz Ya zavallı çocuk Herhalde Meral onun yanındadır değil mi Yok Meral şu anda şehir dışında Allah Allah Kızı bu kadar hastayken Meral neden şehir dışına gitti ki Gitmeyi istemiyordu ama biz zorladık ...Lale'ye hücre nakli yapmamız gerekiyor. Meral uygun bir verici bulmak için... ...ölen kocası Suat'ın ailesini aramaya gitti. Yani... ...Vana mı? Evet. Peki, teşekkür ederim doktor. Haklıymışsın. Meral Vana kocasının doğduğu köye gitmiş. Suat'ı bulmaya mı? Hayır. Kocasının ailesini bulmaya. Kızına hücre nakli gerekiyormuş. Kadın kocasının ailesini bulursa... ...onlar Suat'ın yaşadığını söylerler mi sence? Hayır. Bunu yaptıkları anda Suat'ın Meral'in ve ikizlerin öleceğini bilirler. Ama içimden bir ses Meral oraya gittiğine göre kocasını bulacağını söylüyor. Ne yapmayı düşünüyorsun patron? Hiçbir şeyi şansa bırakmam. Köyü arayıp muhtara Meral'in öldürmesini söyleyeceğim. Hep ben içiyorum. Sen neden içmiyorsun? Ben içki sevmem. <gülüyor> Demek sen şu meşhur Cem Keleşoğlu'nun yeğenisin öyle evet. <gülüyor> Beğere, mi? Evet. Beğere verdin mi? Yok neden beğenmeyi? Sadece merak ettim. Neyi merak ettin ki? Bardağın boşalmış. Dur doldurayım. <gülüyor> İçebilirsin. İçeyim. Sen güzel bir kızsın Gamze. İnsanın Cem gibi bir dayısı olur da... ...hiç ömrünü bu köyde tüketir mi? Haklısın. <gülüyor> Ama dayım öyle istedi. Doktor Cedet Bey'e... ...dikkat edeyim diye... ...beni buraya gönderdi. Boş aldı yine... ...doldur bardağımı. Hı hı, tabii. Ee, Doktor Cedet Bey'in... ...nesine dikkat <gülüyor> edeceksin ki? Sana ne? <gülüyor> Sana ne? Ha? Sadece merak ettim. Gamze? ...Gamze beni duyuyor musun? Sızmış. Çok şükür. Tam üç şişe içti. Sabah kadar da uyanacağını sanmam. Onun şalını alayım üzerime. Sokakta biri görürse o sanır beni. Şimdi hemen Doktor Cevdet'in evine gideyim. Ama önce Gamze'den anahtarı almalıyım. Cebinde olacaktı. İşte buldum Doktorun evine neden geldin ki sanki Burada onun evinde ne bulacağım ki Kesin olan bir şey var Kendine cedet dedirten adam yalan söylüyor O benim kocam Suat Ama her nedense o bunu inkar ediyor Belki de hafızasını yitirdi. Ah! Burası çocuk odasıymış. Oyuncak bebeklere bakılırsa... ...bir kız çocuğu odası. Çocuk. Hale! Aman Allah'ım! Sakın onun odası olmasın. Yatağın üstünde... ...bir kitap var. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. ...bu Halen'in sevdiği... ...bu Halen'in en sevdiği çocuk romanıydı. Aman Allah'ım... ...yatan kenarındaki komedinin... ...üstünde bir müzik kutusu var. Evet... ...evet bu müzik kutusu Halen'in... ...bayılırdı buna. İşte yastığı... ...niki fareli bu yastıktı onun. Yavrum benim... Demek Suat kocam oldun inkarla yetinmemiş... ...kendi öz kızımı da saklamış benden. <gülüyor> Alacağı olsun. Kıfırdama. Yoksa elimdeki bu bıçakla boğazını keserim senin. Ha, ha, ne oluyor? Meral? Sen misin? Allah kahretsin Suat. Senin niyetin ne? Beni öldürmekse hiç durma kes gırtlağımı. Saçmalama Meral. Birden seni Gamze sandım. Neden onun şalını giydin üzerine? Ona benzemek için... ...böylesinin daha güvenli olacağını düşündüm... Hı, ...seni öldürebilirdim... ...Gamze nerede? Evinde, sızdı... ...nerede Suat, hale nerede? Az kalsın seni öldürecektim... ...kızım nerede diyorum sana... ...hale burada değil... ...burada olmadığını görüyorum... ...sana nerede olduğunu sordum... ...annemin evinde, ailemin yanında yani... Ha, ...demek öyle, demek ailenin yanında... Ha? ...senin ailen annen mi oluyor Suat... ...senin ailen ben ve kızların değil miyiz... ...hemen kızıma gitmek istiyorum Bilemezsin. ben... ...kıdemezsin... ...tabii ki giderim bana engel olamazsın... ...dur... ...bırak beni... ...hemen bırak yoksa seni pişman ederim... ...lütfen sakin ol Meral lütfen dur ve beni dinle... ...neyini dinleyeyim yalanlarını mı... ...anlamıyorsun hiçbir şey anlamıyorsun... ...doğru anlamıyorum kocacığım... ...hem de hiçbir şey anlamıyorum... ...neden kocam olmadığını söyledin... ...sen ve kızım yaşadığınız halde neden bana bunu bildirmedin... ...hiçbir şey anlamıyorum... Ama anlatacak olursan öğrenirim tabii. Şimdi anlatamam zamanımız yok. Hayır şimdi anlatmanı istiyorum. Kızımı hali çok özledim. Meral zamanımız yok diyorum. Lütfen lütfen Suat. Ben kızım öldü sanarak yıllarca onun yasını tuttum. Ben annesiyim onun. Lütfen bana onu anlat. Hale çok iyi. Her gün biraz daha büyüyor. Mutlu bir çocuk. Hala eskisi gibi sessiz ama çok duygulu bir çocuk. Bizim kaybolduğumuzu mu sanıyorum? Evet ama günün birinde sizi bulacağımıza inanıyorum. Hale senin yanında mutlu. Orselali İstanbul'da... ...ve çok hasta Suat. Beni hemen Hale'nin yanına götür. Götüremem Meral. Götüremem de ne demek. Onu hemen görmek istiyorum. Ona sarılmak istiyorum. Yavrumu görmek istiyorum. Lütfen Suat onu görmeme izin ver. Bana daha fazla acı çektirme. Bak beni dinle Meral. Hayır seni dinlemek istemiyorum. Bana yine yalan söylemeyeceğini nereden bileyim? İstediğim tek şey kızımın yanına gitmek Buraya geldiğinde Hale'nin sağ olduğunu bilmiyordum Ama artık öğrendim Ve onu almak zorundayım fazla zamanım kalmadı Lale'nin ona ihtiyacı var Hale olmazsa Lale ölür Meral anlamıyorsun Hiç galiba Hiçbir şey anlamak istemiyorum İstediğim tek şey Hale'yi kardeşinin yanına götürmek Hale burada değil Kız kardeşim Şebnem onu İstanbul'a götürecek İnanmıyorum Yalan söylüyorsun Yalan söylemiyorum Meral sen köye gelmeden bir gece önce annem Hale'yi özlemiş ve yanına almıştı. Sen Lale'nin ona ihtiyacı olduğunu söyleyince gizlice annemin evine gittim ve durumu anlattım. Annem de haliyi kız kardeşim Şebnem'e emanet ederek İstanbul'a yollatacaktı. Şu anda yolda olmalılar. Sana inanmıyorum. Yalan söylemiyorum Meral sana söz veriyorum. Bana hiçbir şey için söz verme. Sen ve kızım yaşadığınız halde bana bu gerçeği söylemedin. Bundan sonra senin hiçbir sözüne inanmam art. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Olanları bilmeden beni yargılıyorsun Yargılamıyorum gerçekleri söylüyorum Madem yaşıyordunuz neden bana bunu söylemediniz? Lütfen mi? beni dinler misin Bana ister inan ister inanma Ama bir gerçek var ki Hale tam zamanında İstanbul'da olacak Ve Lale kurtulacak İstanbul'a nasıl gidecek Bunları konuşacak vaktimiz yok Lütfen beni dinle Ve söylediğim her şeyi yap Yoksa bu köyden ne Hale sağ çıkabilir ne desen Ne Bu da ne demek Delirdin mi sen? <gülüyor> Keşke her şey o kadar basit olsaydı. Keşke delirmiş olsaydım. Ama aklım başımda merak. Suat belki daha hala yola çıkmamışlardır. İzin ver Hale'yi alayım. İstersen annen de kız kardeşinde bizimle birlikte İstanbul'a gelsin. Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi? Neye anlamamı bekliyorsun? Son... o patlamanın kaza olduğunu mu sanıyorsun? Ne demek istiyorsun sen? Kaza değil miydi? Cem Keleşoğlu bana evdeki tüp gazların patladığını Bu konuda soruşturma yapıldığını Amcası Hakan Bey'in de öldüğünü söylemişti Cem sana Hale'yle ikimizin de öldüğünü söyledi değil mi? Evet araştırmada bu sonuca varılmıştı O araştırma aldatmacadan başka bir şey değildi Her şeyi Cem uydurdu Sana en başından beri hep yalan söyledi Bu doğru değil Cem niye yalan söylesin ki? Ama ben söylerim öyle mi? Çünkü sen bana yalan söyledin Sana bir şey olmuş Hafızanı kaybetmiş olmalısın Belki de kazadan sonra ne adını hatırladın ne, neden? Bu doğru değil Kim olduğumu bir an olsun unutmadım Öyleyse düşündüğümden de adi bir adamsın Onca zaman haliyle ikinizi öldü diye sanmama izin verdin İşte ikimizin arasındaki fark bu sevgilim Ben senin öldüğüne asla inanmazdım Hayatta olduğunu hissederdim Ama bu haksızlık Neden haksızlık olsun Söylediğim şey gerçeğin ta kendisi O evde hepimizin ölmesi planlanmıştı ve senin o yalan söylemez dediğin Cem Kereşoğlu denen namussuz beni ölmediğime pişman etti. Bilmece gibi konuşuyorsun Suat. Bu söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Kimsiniz? E, e, e, e, doktor bey. Mustafa. Ben Mustafa. Hemen kapıyı açın. Bir dakika Mustafa. Ne oldu Mustafa. <gülüyor> Tehlikedesiniz Doktor Bey. Hemen buradan gidin. Ne oldu? Ne tehlikesi? Cem Bey karınızın burada olduğunu öğrenmiş. Az önce muhtarı arayarak karını öldürmemi, kendisine söylememi istedi. Peki sen ne yaptın? Önce size bildirmek istedim. Lütfen, lütfen hemen kaçın. Gidin buradan. Sağ ol Mustafa. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Cem Bey'in emrini yerine getirecek misin? Getirmek zorunda olduğumu biliyorsunuz doktor. Ama muhtar köyde değil çiftliğinde. Şimdi oraya gidip mesajı söyleyeceğim. Gitmem bir saati bulur. Tamam biz o zamana kadar gideriz buradan. Tekrar teşekkür ederim. Duydun değil mi Meral? Cem'in sana ne yapmak istediğini. Ama bu doğru olamaz. Çocuk Cem'in mesajını yanlış anlamaya. Yeter artık Meral! Bu olanlara mantıklı bir açıklama aramaya çalışma! Burada herkes Cem Keleşoğlu'nun adamı. Cem alçağı herkesi parayla satın almış. muhtarı köylüğü herkesi. Ama neden? Bu çocuk neden seni uyarmaya geldi? Eğer gerçekten böyle bir mesaj varsa neden önce muhtara gitmemiş? Mustafa geçen yıl bir kaza geçirmişti. Neredeyse bacağını kaybediyordu. Onu ben iyileştirdim. Bu yüzden bana borçlu olduğunu düşünüyor ve önce buraya geldi. Bir saat sonra muhtara gidip Cem'in mesajını söyleyecek. Bunu yapmazsa canından olacağını biliyor. Bana inanıp inanmamakta serbestsin. Hemen benimle birlikte gelmezsen neye inandığının hiçbir önemi kalmaz. Lale ve Hale'yi yeniden görecek kadar bile yaşayamaz. Aman Allah'ım. Peki Hale'nin güvende olduğunu emin misin? Eminim. Peki muhtar kız kardeşinin Hali'yi götürdüğünü öğrenirse annenin hayatı tehlikeye girmez mi? Girer. Annemin hayatını kurtarmanın tek yolu muhtarı Hale'yi bizim alıp kaçtığımıza inandırmak. Artık kararını ver Meral. Zamanımız giderek azalıyor. Peki tamam. Bana ne yapmam gerektiğini söyle. Nereye gidiyoruz Suat? Annemin evine muhtara bir oyun oynayacağız. Ne oyunu? Hale'yi annemin kaçırtığını anlamaması için... ...annemin evine gidip kapısını çalacağım... ...ve ondan kızım Hale'yi isteyeceğim. O da bana battaniyeye sarılmış... ...bir oyuncak bebek verecek. Köydekiler bunu görünce... ...muhtara Hali'yi bizim aldığımızı söyleyecekler... ...ve böylece şüpheleri annemin üzerinden kaldıracağım. Nasıl? Güzel bir hikaye. Umarım köylüler inanır. İnanırlar, inanırlar. Sen arabada bekle. Unutma... ...insanlar bizi seyrediyor olacaklar. Onları Hali'yi bizim aldığımıza inandırmalıyız... ...yoksa annemin hayatı tehlikeye girer. Bunu yapabilecek misin? Yaparım. Anne! Anne! Anne kapıyı aç. Ne oluyor? Allah Allah. Güzel. Köylüler uyandı pencerelerini açtılar. Allah Allah. Aç diyorum anne. Allah. Ne var oğlum? Ne istiyorsun? Kızımı bana ver. Haleyi istiyorum hemen. Bu saatte kızını niye istiyorsun? Onunla bir yere gideceğim. Çabuk ol lütfen. Tamam tamam bir dakika bekle. Güzel. Her şey planladığım gibi gidiyor. Bütün köy pencereden balkondan bizi seyrediyor. Şimdi Hale'yi aldığımı görecekler... ...ve sorulduğu zaman da gördüklerini anlatacaklar. Al bakalım torunumu. Pek merak ediyorum bu saatte onu nereye götüreceğim. Teşekkür ederim anne. Kızım Hale nasılsın bebeğim? Meral çabuk hemen dışarı çık. Peki. Elimdeki bu battaniyeyi al... ...ve içindeki oyuncak bebeği... ...kızınmış gibi haykırarak bağrına bas. Bizi seyredenlerin buna inanmalarını sağla. Tamam. Al bakalım Hale'yi annesi. Hale! Ah yavrum, güzel kızım. Daha hızlı, daha hızlı bağır Meral. Hale! Hale bebeğim, canım. Bir tanem benim. Özledin mi anneciğim? Aferin da? Meral. Tamam, şimdi arabaya binebilirsin. Her şey planladığın gibi oldu mu bari? Üf, olmaz olur mu? Bütün köy Hale'yi annemlerin evinden aldığımız gördüm. Birazdan muhtar Kazım peşimize düşer. Bu davranışınla da gerçek kimliğini ortaya koyduğunda farkında mısın? Elbette. Artık Doktor Cevdet diye biri yok. Onun yerine Suat Paşaoğlu var. Cem Kereşoğlu'nun kurallarını hiçe sayan... ...onun emirlerini dinlemeyen Suat Paşaoğlu. Umarım bunun bedelini ödemeyiz Suat. Merak etme sevgilim. Ben, sen ve çocuklarımız... ...zaten üç yıldır birbirimizi ölü zannederek... ...bedel ödemiyor muydum? çok karanlık. Farları yaksan daha iyi olmaz mı? Hayır. Muhtar farları görüp peşimize düşebilir. Bizim olduğumuzu nereden bilecek ki? Burası küçük bir köy hayat. Işığın bizim arabadan geldiğini hemen tahmin eder. Bak. Uzaklarda ışıkları yanan bir çiftlik var, görüyor musun? Hı hı, evet. Muhtar o çiftlikte oturuyor. Eğer şanslıysak o bizi görmeden kaçabiliriz. Ya değilse? Bunu o zaman düşünürüz. Allah kahretsin. Ne oldu? Çiftlikten bir araba çıkıyor görmüyor musun? Muhtarın arabası. bu. Mustafa Cem Keleş oğlundan gelen telefon mesajını iletmiş olmalı ki... ...köye seni öldürmeye geliyor. Ne yapacağız şimdi? Önünden geçmeye kalkarsak mutlaka bizi görür. Niye durduk? Bir planım var. Yolun sağındaki tepelerin ardında bir mağara var. Oraya gideceğiz ama ayrı ayrı. Ayrı ayrı mı? Olmaz. Ben tek başıma buralarda yapamam. Başka çaremiz yok sevgilim. Şimdi beni çok iyi dinle. Burada ineceksin ve doğruca yukarı çıkacaksın. Dümdüz git. Muhtarın arabasının sesini duyana kadar da sakın durma. Sesi duyduğunda saklan. Ben sana sonra yetişirim. Peki sen ne yapacaksın? Muhtar bu tarafa doğru gelince arabamı uçuruma doğru süreceğim. <gülüyor> yani arabayı uçurumdan aşağı mı atacaksın? Evet ama içinde ben olmayacağım. Araba uçurumdan düşmeden önce kendimi aşağı atıp saklanacağım. Sonra da onlar gidince senin yanına gelecek. E, i̇yi de araba uçuruma yuvarlanmadan önce içinden çıkabilecek Merak misin? Merak etme çıkacağım. Hadi in burada Meral. Ve sana söylediğimi yap lütfen. Suat. Bu yapmak istediğin çok tehlikeli bir şey. Ya sana bir şey olursa? Seni bulmuşken tekrar kaybetmek istemem. Merak etme karacığım. Allah'ın izniyle başaracağım. Ya başaramazsan? Eğer bu arabadan sağ çıkamazsam... Sen ikiz kızlarımızın tek dayanağı olacaksın. Bu yüzden savaşmaya devam etmelisin. Hadi tepeye tırmanmaya başla. Peki. Şu doktor çantasını da yanına al. Hadi. Kendine dikkat et. Merak etme. Sen daha tırman. Ben burada durup muhtarın arabasının gelmesini bekleyeceğim. Yaklaşınca hareket edip uçurum tarafına süreceğim. <gülüyor> aşağıya görüyorum. Suat arabasıyla bekliyor ha? Araba sesi. Evet. Evet. Suat'a doğru bir araba yaklaşıyor. Mutlaka muhtarın arabası olmalı. İşte Suat da arabasını çalıştırdı. Uçurum tarafına sürüyor. Öbür araba da o tarafa kırdı direksiyonu. Umarım Suat kendini birlikte yapmadan kurtulur. Keşke evdeyken onu sorguya çekmeyip hemen yola çıksaydım Kabahat bende Aman Allah! Suat'ın arabası uçuruma düşüyor Acaba Suat arabayı uçurumdan aşağı atmadan önce içinden çıkabildi mi? Biraz aşağı doğru ineyim. Evet İşte buradan aşağıya görebiliyorum Yolda bir tek muhtarın arabası duruyor Acaba ölmüş müdür dersiniz ha? Arabayı infilak etti muhtar. Kimse kurtulamaz onun içinden. Can Bey sadece kadını öldürmemi emretmişti. Doktor kendini de feda etti. Ne yapalım kader işte. Bu gece yapabileceğimiz bir şey yok muhtar. Gidelim. Yarın sabah uçuruma iner cesetleri çıkartırız. Ha, doğru desin. Hadi yürüyün gidelim. Muhtar ve adamları gidiyor. Benim ve Suat'ın ya ama ya Suat arabadan atlayamadıysa Ya uçurma düşen arabanın içinde kaldıysa Aman Allah'ım Suat öldüyse ben tek başıma ne yaparım bu ısızdağda Meral Meral neredesin Suat bu Suat'ın sesi Buradayım Suat buradayım Geliyorum sevgilim Geliyorum Suat Bir an senin de arabayla birlikte uçuruma düştüğünü sandım sana başaracağımı söylemiştim sevgilim Arabadan nasıl çıktın Uçuruma yuvarlanmadan önce Kendimi arabadan attım Sonra da kayaların arkasına saklandım Senin omzun kalıyor. Arabadan kendimi attığımda yaralandım Neyse Omzumu boşver de Hemen mağarayı bulup içine girelim Gel hadi. Sana sözünü ettiğim mağara burası Suat omzum kanıyor Biliyorum Bana çantamı ver Al Bu karanlıkta ne yapacağını çok merak ediyorum Çantanın içinde bir el feneri olacaktı <Gülüyor> ha, İşte buldum Sen de şu amonyak şişesini çıkart <Gülüyor> Çabuk ol Meral Omzumun acısından bayılmak üzereyim. Tamam tamam. Ama o şişesini buldum ne yapacaksın? Kapa aç. Şişeyi burnuma tut. Çabuk. Bayılacağım neredeyse. Tamam kokla çabuk. Çabuk. Şimdi daha iyi. Çok daha iyi. Çantamda bir de mum olacak. Onu çıkarıp yak. Mum. Mum tamam. Buldum. Yak hemen onu. Yakayım mı? İyi e, e, ama yakacağım? Çatmağı var mı? Pantolonumda olacaktı. Vereyim. Ah, ah. Kendini niye yoruyorsun? Yerini söyleseydin çakmağı ben çıkarırdım. Koş ver. Şu mumu yak hemen. Tamam. Yaktım işte. Suat omzun çok fena kanıyor <gülüyor> Biliyorum Ayrıca çok da acı veriyor Böyle giderse kan kaybından ölebilirim Bana bak ciddi mi söylüyorsun sen <gülüyor> Evet Şimdi Çantadan gerekli malzemeleri çıkarıp Omzumu dikeceksin Ne omzuna dikmek mi Benimle dalga mı geçiyorsun Bana bana kim yardım edecek Hı, Tabii ki ben Doktor olduğumu unuttun mu yoksa İyi ama ben Ben bu işlerden anlamam ki Merak etme sana ne yapacağını söylerim Yo, Hayır hayır hayır yapamam bunu Ben anlamam bu işlerden Bak Meral Ya omuzumu dikersin ya da oturup Kan kaybından ölmemi seyredersin Seçim sana ait Peki, Peki. Söyle bakalım ne yapmam gerekiyor Önce Gömleğimi çıkarmama yardım et. Onu çıkartabileceğini hiç sanmıyorum Kandan yapışmış Yırt o zaman Tamam nasıl istersen <gülüyor> Aman Allah'ım Ne oldu Sırtın sırtın yanık izleriyle dolu hmm. Daha evindeki o patlama da oldu Canım Çok acı çekmiş olmalısın ver şimdi <gülüyor> <gülüyor> Çantayı aç ve bana biraz sargı bezi ver <gülüyor> e... ...yaranın üzerine mi bastırayım? Hayır, hayır şimdi değil. E, tamam peki. Başka ne yapacağım? Çantada... ...ameliyat ipliği var. Küçük gözlere bir... ...iğne olacak. Hı hı. Ameliyat ipliğine uyan... ...iğneyi bulup... ...mum alemin de sterilize... Hı hı. Hadi. Elini çabuk tut olur mu? Tamam tamam tamam. tamam. Ha, i̇pliği buldum. İğneler ne demiştin? Hah, Onları da buldum. Hmm. Mum alevine tut. Mikropları alır. Çabuk ol. Tamam tamam. İkide bir çabuk ol deyip durma. Eli, ayağım birbirine karışıyor. Tamam mum alevine tuttum. İpliği de iyiliğine geçirdim. Şimdi... <gülüyor> Şimdi çantadan tentörü çıkarıp sargı bezinin üzerine dök. Peki. Evet. Ee, yaran çok Ne diyorsam oldu. onu yap Meral. Tamam. Döküp tentörü. Tamam. Döktüm. Evet. Şimdi de yaramın üzerine bas. Ama canın acıyacak An çıldırtma beni Meral. Ne diyorsam onu yap hadi. Tamam. Madem öyle. Al bakalım Söylemiştim sana Canın acıyacaksın Şimdi ne yapacağım Çabuk ol Suat ne yapmam gerektiğini söyle Deliriyi dikeceksin Önce Yaranın iki ucunu birbirine bastır Sana da delirdiniz sen Suat nasıl dikir Elbise diker gibi Çabuk ol ...bitti işte. Evet ama ben de bittim. <Gülüyor> Suat. Hali'yi görmek istiyorum. Lütfen. Sana yalvarıyorum. Eğer hala gitmedilerse... ...onu göreceksin Merali. Ama... ...şimdi biraz dinlenmek istiyorum. Sen de dinlen. Sen de çok yoruldun sevgilim. Gel yanıma Yarını daha yeni diktim Canın acıya bilir Acısın. Sana ihtiyacım var Sensiz o kadar uzun zaman geçirdim ki Tek başıma geçirdiğim o korkunç gecelerde Hep sen vardın düşlerimde Bunu nasıl söyleyebiliyorsun şaşıyorum sana Benim yaşadığımı ve nerede olduğumu biliyordun Bana ulaşabilirdin ...oysa sen parmağını bile kıpırdatmadın. Beni yıllarca soğuk bir yatakta... ...senin ölümüne üzülerek... ...gözyaşı dökerek yaşatmaya mahkum ettin. Ağlama tatlım. Çok kötü günler geçirdik. Ben... ...sensiz ve laleyle... ...sen... ...bensiz ve haleyle. Ama bitti artık. Bitecek... ...acılarımızın yerine güzel günler alacak. <gülüyor> Ağlıyorsam sakın bu gözyaşlarının... ...senin için olduğunu sanma. Ben sadece çektiğim acılara... ...ağlıyorum. Hayatım... ...bir süre için ateşkes ilan etmemiz gerekiyor. Şu anda önemli olan... ...tek şey kızımız Lale'nin sağlığı. Onun hatırı için... ...ikimiz işbirliği birliği yapmalıyız. Pekala. Ama sadece Lale için... Bana verdiğin sözü de unutma. Biliyorum. Hali'yi göreceğine söz verdim. Eğer hala buradaysa... ...onu görmeni mutlaka sağlayacağım. Onları nasıl bulacağız? Annenin ne yaptığını biliyor musun? Şu anda saat sabahın beşi. Kız kardeşim Şebnem yarın akşamdan önce bana varır. Oradan da İstanbul'a kalkacak bir uçağa bineceğini sanıyorum. Gidelim hadi Bu mağaranın öbür çıkış kapısına yol çok uzun mu? Evet Bir hayli uzundur ama güvenli bir yoldur Muhtar peşimizi bırakabilir mi? Hayır peşimizi bırakmaz O Cem denen kara canavarın adamıdır Reisin emirlerine uymaktan başka bir şey bilmez Bizim arabayla uçurma yuvarlandığımızda sansa da mı? <gülüyor> o kadar aptal değiller herhalde Birkaç saat sonra gün ışıyınca adamlarını gönderip uçurumdan yuvarlanan arabayı kontrol ettirince gerçeği öğrenecektir. Bu yüzden araba yolundan gidemeyiz. Kızımı Hali'yi görmeyi çok istiyorum. Ben de istiyorum ama kendimizi tehlikeye atamayız sevgilim. Şimdi çeneyi bırakıp yürüyelim. Peki yaran ne olacak ya dikişlerim açılırsa? Merak etme dikkatli olurum. Ayrıca çok iyi dikmişsin. Gerçekten iyi iş becermişsin muhtar. Harika bir iş yapmışsın. Seni gidi serseri. Saatler önce Suat'ın karısının ve kızının uçurumun dibine boyladığını söylemiştin. Şimdi ise onları kaybettiğini söylüyorsun. Bunun ne demek olduğunu açıklayabilir misin ha? Ben çok üzgünüm reis ama beni aldattılar. Nasıl aldattılar? Sen onların arabasının peşinde değil miydin? Evet peşindeydim. Yakalayıp da başlarına gelecekleri anlayınca... ...doktor Suat arabayı uçuruma sürdü. Gözlerimle gördüm bunu. Adamlarım da gördü. İnanmazsanız onlara da sorun. Biz de öldü sanıp size haber verdik. Ama aşağıya inip de, arabanın içinde cesat göremeyince... ...bizi aldattıklarını anladım. Anlaşılan Suat boş arabayı uçurumdan aşağı atmış ha... Peki durumu anladıktan sonra peşlerine düşmedin mi? Aa düşmez olur muyum? Her tarafa adamlar yolladım bütün karayollarında adamlarım var. Tek tek arabaları durdurup durdurup alıyorlar. Eee sonuç? Ee, şey sonuç bulamadık efendim. Ama hala bu yörede olduklarından kesinlikle eminim. Ya yörede olduklarından eminmiş. Ben sonuca bakarım. Suat ve ailesi ölmedikten sonra gerisi hikaye. Eğer onlar İstanbul'a gelirlerse bu senin sonun olur muhtar. Anladın mı? İyi de reis bu işte yalnız benim sorumluluğum yok ki. Suat'ın her hareketini gözetlemesi için yanına yerleştirdiğiniz yeriniz Gamze de suçlu öyle değil mi? O gece kadın Gamze'nin evinde geceleyecekti güya. Ne oldu? Gamze içti içti sızdı. Eee sızıp kalınca da kadın kocası ve çocuğuyla birlikte kaçtı gitti. Gamze ile ben ilgilenirim. Sen Suat'la karısını bulmaya bak. Ve tabi bir de küçük kızını. Merak etmeyin onları yakalayacağım. Elimden ancak şimdilik kurtulabildiler. Ancak şimdilik. Onları yakalasan iyi olur muhtar. Yoksa kendini bir daha çalışamayacaktığımda bulursun. Anlaşıldı mı? Kardeşin Şebnem acaba hali köyden çıkarabilmiş midir dersin? Kız kardeşimin şehre yakın bir kasabada oturan nişanlısı var. Adı Bülent Canpolat. Çok zengin bir toprak sahibi. Bu adam kız kardeşimle Hale'yi özel arabasıyla İstanbul'a kalkan bir uçağa yetiştirebilir. Havaalanında Cem'in adamları yok mudur? Olmaz olur mu? Erif sanki devlet. Kim bilir kaç tane adamı yerleştirmiştir havaalanına. Ama o adamlar kız kardeşimle Hale'yi değil... ...beni ve seni arıyorlar. Bu yüzden onlar rahatça uçağa binebilir Buradan çıkınca hemen Şebnem'in nişanlısının evine gidelim Suat. Belki hala hala o evde olabilir. Olabilir mi? Neden durdun? Yoruldun mu yoksa? Hayır. Bir şey merak ediyorum Suat. Neyi? Neden tehlikede olduğumu, bütün bu planlara neden gerek olduğunu öğrenmek istiyorum. Cem neden bize kötülük yapmak istiyor? Neden bizi öldürmek istiyor? Ne yazık ki bunu ben de bilmiyorum. Kim biliyor peki? Doğrusu onu da bilmiyorum. Cem amcası Hakan'ın dışında hepimizin o kazadan kurtulduğunu biliyordu. ...haliyle ikimizi hangi hastaneye götürdüklerini hemen öğrenmişti. Sahi, bu işin iç yüzünü belki Safiye teyzem biliyordur. Safiye teyzem mi? Delirdin mi sen? O ne bilebilir ki? Cem baş sağlığı dileklerini o zaman bana teyzenden göndermişti. Başsağlığı mı? Kimin başsağlığı? Karımla kızımın ölümleri için başsağlığı. Yani senin ve Lale'nin ölümü için. Ama imkansız bu... ...teyzem bizim ölmediğimizi gayet iyi biliyordu. Tedavi edildiğimiz hastanede... ...günlerce Lale'yle ikimizin başında bekledi. Hastane ücretini kim ödedi? Ee, sanırım Cem dedi. Hem zaten onun... ...hastanesinde tedavi olduk. Benim masraflarımı da o ödedi. Bana karşı... ...çok cömert davrandı. Tabi o sahte ölüm belgelerini... ...hazırlattıktan sonra... ...ölümümle ilgili haberleri bölge gazetelerinde... ...yayınlattıktan sonra... Ölümünle ilgili gazetede haber de mi çıktı? Evet O yazılardan birini annem hala saklıyor Plastik cerrahi uzmanı Suat Paşaoğlu Tedavi edilmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti 35 yaşındaki doktor Daha evindeki kazadan sonra yatırıldığı hastanede haftalarca komada kalmıştı Doktorun zatürreden öldüğü bildirilmişti o, Ama ben gazetelerde böyle bir şey görmedim Cem bu yazıları sadece buradaki yerel gazetelerde yayınlattı. Beni tanıyanların ölümüme inanmalarını istiyordu. Zaten durumum çok ağırdı. Peki nasıl hayatta kaldın? Bilmiyorum. Patlamadan sonra olanları pek hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey Hale'yi kurtarmaya çalıştım. Sen hastanedeyken Hale neredeydi? Kısa bir tedaviden sonra onu anneme teslim etmişler. Peki nerede olduğunuzu annen nasıl öğrendi? Kazadan sonra beni bir hastaneye yatırmışlardı. Beni tedavi eden doktorlar hemen tanıyıp anneme haber verdiler. Peki ama annen neden bana ulaşmaya çalışmadı? Sizlerin hayatta olduğunu bana bildirmesi gerekmez miydi? En azından Halin'in bana ihtiyacı olduğunu düşünebilirdim. Sana ulaşmaya çalışmış Meral ama başaramamış. Telefonlarına hep Cem çıkmış. Ona senin de komada olduğunu söylemiş. Ama daha sonra yani ben hastaneden çıktıktan sonra haber verebilirdi. Cem benim öldüğümü sanmanı istiyordu Onun için sana Hale'yi de göndermedi Hale'nin sağ olduğunu görünce Benim de kazadan kurtulmuş olabileceğimden kuşkulanabilirdim Ama yine de bir şeyler Annemin yap yapabileceği bir şey yoktu tatlım Cem onu engelledi Aslında böylesi benim için daha iyi oldu Ayakta kalabilmek için kızıma ihtiyacım vardı Bunca yıldır tek teselliğim Hale oldu İyi ama Cem bizim ölmemizi istediyse bunu yapabilirdi ...senin öldüğün haberini yaymak yerine... ...seni gerçekten öldürtebilirdi. Biliyorum, bu onun için çok daha kolay olurdu. Neden yapmadı öyleyse? Neden seni öldürtmedi? Beni öldürmedi? İkizleri öldürmedi? Bunun sebebini sadece kendi biliyor. Batıl inançları olduğunu biliyorsun. Allah'ın bizi koruduğunu düşünerek... ...korkmuş olabilir. Bu yüzden de bizi öldürtmeye... ...cesaret edememiştir belki de. Evet, batıl inançları olduğunu... ...bana daha önce de söylemiştin. Bu yüzden de yeniden öldürmeye kalkamadı. Hayatlarımızı bağışlamıştı belki ama... ...böyle yapmakla bizi cehennemde yaşamaya da mahkum etmişti. En azından mesleğimi bir şekilde sürdürmeme izin verdi. Ama artık canlı bir ölü gibiydim. İkimiz de öyleydik. Peki ya teyzem? Onun bu oyunda nasıl bir rol aldığını düşünüyorsun? Bana Lale ile ikinizin öldüğünü söylemesi için Cem onu gönderdi. Ama ben böyle bir şeye inanmak istemedim. Teyzem bana gerçeği kabullenmem için yalvardı. Sizi unutup iyileşmeye çalışmamı... ...halenin bana ihtiyacı olduğunu söyledi. Ama beni kimse ikna edememişti. Biz aramaya çalışmayacağına söz vermemi istiyordu. Bunu kabul etmedim. Sonunda sizin gerçekten ölmediğinizi itiraf etti... ...ve Cem'in hazırlamış olduğu ikinci planı anlattı. İkinci plan mı? Ne planı? Cem ömür boyu sizinle bağlantı kurmaya çalışmazsam... ...hayatlarımızı bağışlayacaktı. Yalnız senin gerçeği asla öğrenmemen gerekiyordu. Bu yüzden adımı Cevdet Şen olarak değiştirtti. Yaşamama izin vermişti. Ama bir şartla... ...sen benim yaşadığımı asla öğrenmeyecektin. Yani... Yani sana bu... ...ültimatomu teyzemle mi iletti? Evet. Yok. Hayır. Bu doğru olan... Biraz düşünürsen doğru olduğunu görürsün merak. Buraya geldiğinde neden doktor Cevdet Şen'i aradın? Sana bu isimdeki doktoru görmeni kim söyledi? Teyzem. Önceleri buraya gelmemi hiç istememişti. Ama benim gitmekte kararlı olduğumu görünce... ...seni yani doktor Cevdet Şen'i görmemi söyledi. Görüyorsun işte. Teyzen benim yeni adım olan Cevdet Şen'i biliyordu. Teyzenin bütün bu yalanlardan haberi vardı Yani Cem Hale ile ikinizin hayatta olduğunu biliyordu Teyzem sizin hayatta olduğunuzu biliyordu Bunu benim dışımda herkes biliyordu öyle mi? Evet Sen de laleyle ikimizin hayatta olduğumuzu biliyordun Evet Suat Suat seni asla bağışlamayacağım Tamam, Meral ben Bu da inanamıyorum Cem teyzem gibi inançlı bir insana nasıl yalan yere yemin ettirebildi? Onun bana yalan söylemesini nasıl sağladı? Seni, seni nasıl Cevdet Şen haline getirdi? Çok basit. Senin, Lale'nin ve Hale'nin hayatlarını tehdit ederek sizi öldürmemesi için onunla işbirliği yapmak zorundaydık. Teyzen Cem'in istediğini yapmazsa onun sizi öldürteceğini çok iyi biliyordu. Öyleyse bana Doktor Cevdet Şen'in adını neden verdi? Beni neden sana yolladı? Başka seçeneği yoktu. Lale'nin hayatının tehlikede olduğunu görünce Cem'e karşı çıkmak zorunda kaldı Lale'nin yaşamak için haleye ihtiyaç duyduğunu biliyordu Evet, şimdi her şeyi yavaş yavaş anlıyorum Doktorlar Lale için hücre nakli gerektiğinde Benim bana gelerek kocamın ailesini bulmam gerektiğini söylediğinde Safiye tezimin neden allak bullak olduğunu anlıyorum Köye gittiğimde nasıl olsa seninle karşılaşacağımı anlamıştı Bu yüzden beni doğruca sana gönderdi. Eğer Lale'ye hücre gerekmeseydi... ...teyzen asla Cem alçağına karşı çıkma cesaretini gösteremezdi. İyi ama şimdi teyzemin hayatı da tehlikede. Cem ona bir zarar verebilir. Cem yalnız ona değil hepimize zarar vermeye çalışıyor. Peki benim senin yaşadığın köye geldiğimi nasıl haber aldın? Yanımda çalışan yeğeni Gamze haber vermiştir. Dayısından para alır. Bunun karşılığında da köye ayak basan her yabancıyı ona bildirir. Bana senin kahvede olduğunu söyledi. Evet, şimdi ne yapacağız? Hayatta kalmaya çalışacağız. Hale İstanbul'a gidecek ve onun sayesinde kardeşi Lale'nin hayatı kurtulacak. Çok şükür mağaradan çıktık Meral. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Azilerde bir bakkal var. İki sene önce onun da oğlunu tedavi etmişti. Bunu çok sever. Ondan eski arabasını istiyorsun. Ayrıca bir de üstüne giyecek gömlek, ceket. Burada yarısı yırtılmış, kanlı bir gömlekle hemen fark ediliyor. Peki bakkal dediğin kimse güvenilir mi bu adam? olduğunu olduğun herkes korktuğunu biliyor. Başka seçeneğimiz yok. Bu adama güvenmek zorundayız. Bak demedin mi? Bakkal ikiletmeden hemen arabasını verdi. Cem Keleşoğlu'nun bizi aradığından haberi var mı? Olmaz olur mu? Bu civarda duymayan kalmamıştır. Buna rağmen bakkal arabasını verdi. Yalnız bir şey var. Nedir o? Arabada çok az benzin varmış. Ne var burada? Bir benzinciye girip depoyu doldururuz. Olmaz mı yani? Olmaz aslında. Benzin alırken biri bizi görüp tanıyabilir. <gülüyor> Neyse yapacak başka bir şey yok. Benzinsiz gidemeyeceğimize göre... Benzinceye giriyorum Meral Sen şalı yüzüne iyice ört ve arabadan çıkma Hayır çıkacağım Neden Lale'yi arayacağım İki gündür ondan uzaktayım durumunu çok merak ediyorum Peki ama dikkat çekmemeye bak ne olursun Depoyu puller misiniz Meral telefon az ileride hadi git Tamam Doğrudan Lale'nin odasını bağlatayım Teyze mutlaka onun yanındadır Alo Merhaba Süheyla. Ben Meral Paşaoğlu, Lale'nin annesi Ah evet, buyurun Meral Hanım e, Lütfen bana kızımın odasını bağlar mısın? Üzgünüm Meral Hanım Ama kızınızın odasına telefon bağlamam yasak Biliyorum Süheyla ama kızımın durumunu çok merak ediyorum Sağlığı hakkında bilgi verebilir misiniz? Hayır, o da yasak e, O zaman teyzem başhemşire Safiye Hanım'ı bağla Herhalde o da yasak değil Hayır, ama odasında mı değil mi bilmiyorum Ama bağlayayım Üzgünüm Meral Hanım, teyzeniz odasında yok ...ay aksi... ...peki aradığımı söyler misiniz lütfen... ...tabii efendim... Hastaneye aramakta tezimin hayatını da tehlikeye soktu... ...cem mutlaka orayı da kontrol altında tutuyordun... ...depoyu doldurdum hayatım... ...işim bittiyse binde gidelim... ...Lale ile konuşabildin mi durumu nasılmış... ...odasına telefon bağlamıyorlar... Sanırım biri onun odasına telefon bağlanmasını yasaklamış. Onun da kim olduğunu anlamak hiç zor değil. Cem Keleşoğlu. Safiye teyzenle konuşsaydın. Sen giderken onu bırakmamış mıydın yanına? Evet ama o da odasında yok. Bu işte bir gariplik var Suat. Cem hastanede terör estiriyor. Namussuz herif her tarafta eli kolu var. Eminim şu anda hastanededir. Hala oraya gitse bile... ...nasıl Lale'ye nakli yapılacak bilmiyordum. Sence doktorlarda mı onun adı bu? Zaten öyle değil mi? Lale'nin yattığı hastanenin yönetim kurulu başkanı değil. O anlamda sormadım tatlım. Doktorluk yeminini unutarak... ...cem gibi bir mafya babasına boyun eğecek türde insanlar mı? Hayır sanmıyorum. Ama Cem ne yapar eder hücre naklini engel olur. Bu yüzden de Acele İstanbul'a dönmemiz gerekiyor Sohak. Lale'nin hayatı pamuk ipliğine bağlı. Merak etme sevgili. Allah'ın izniyle Lale'yi yaşatacağız. ...bir değil bin tane Cem Kereşoğlu... ...çıksa karşıma buz gelir. Yeter ki buradan çıkalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Kız kardeşimin nişanlısının evine. Ama evinin nerede olduğunu bilmiyorum. İnanamıyorum sana Suat. İnsan kız kardeşinin nişanlısının evini bilmez mi? E sen ne biçim adamsın? Tatlım köyden de evden de çıkmam yasak. Dışarı adımımı atsam... ...muhtar ve adamları peşimi bırakmıyorum. Bu yüzden ne kız kardeşimin nişanına... ...ne de nişanlısının evine gidebildim. Ay, peki nasıl bulacağız bu adamı? Kız kardeşin bana Bülent'in yerini bilen bir veterinerden söz etmişti. Bu yakında bir yerde olmalı. Adur şurada bir köylü var. Veterinerin yerini ona sorun belki bilir. Bakar mısınız? Ha? Buyurun. Veterinerin evi nerede biliyor musunuz? Ha, yolu dümdüz takip et, sonra sağa dön, orada görürsün. Hıh. Hı, sağ. Ol. Neden adama doğrudan Bülent Bey'in evini sormadın? Adam sıradan bir köylüydü sevgilim. Zaten bilse bile bize söylemezdi. Neden? Burası İstanbul değil. Orada adres sorduğunda sana tarif ederler. Sorduğun yerdeki adamı tutuklayacağını... ...ya da öldürmeye kalkacağını düşünmezler. Bu köylerinde ise durum çok farklıdır. Beni şaşırtıyorsun Suat. Kendimi bambaşka bir dünyada sanmaya başladım. Haklısın. Ülkemizin bu yöreleri çok farklıdır. İşte veterinerin tabelası. Geldik. Bakalım veteriner Bülent Bey'in evinin yerini söyleyecek mi? Dua edelim de söylesin. Buyurun. E, rahatsız ettik doktor. Adım Suat Paşıoğlu. Bu bayan da İstanbullu bir iş kadını. Memnun oldum. Benden ne istiyorsunuz? Buyurun. E, Meral Hanım buraya Bülent Bey'in davetlisi olarak gelmiş. Ancak yarı yolda arabası bozulunca onu kamyonetime alarak buraya kadar getirdim. Şimdi de Bülent Bey'in evine götüreceğim ama nerede oturduğunu bilmiyorum. Bize yardımcı olabilir misiniz? Hayır olamam. Lütfen yardım edin. Benim kız kardeşim onun nişanlısı olur. Ayrıca sizin Bülent Bey'in dostu olduğunuzu duymuştum. Yanılıyorsunuz Bülent Bey dostum değildir. Aa, ama... Ne yazık ki size yardım edemeyeceğim. İyi günler. Bir dakika beyefendi. Bizi dinler misiniz? İyi günler dedim ya. Vazgeç Meral boşver. Beni durdurma Suat. Beyefendi İstanbul'daki kızımın hayatı tehlikede. Eşimin kız kardeşi Bülent Bey'in yardımıyla... ...ikiz kızımı İstanbul'a götürmeye çalışıyor. Kızım beş yaşında. Ve ben onu bebekliğinden beri hiç görmedim. Onlar bu yöreden ayrılmadan önce... ...kızımı bulup görmek istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Kızınız kaç yaşında demiştiniz? Beş. Daha bebek sayılır. Bülent Bey'in villası özel bir arazidedir. Ama oraya girmenize izin vereceklerini hiç sanmıyorum. E Eğer ona telefon edebilirsiniz... Ne yazık ki bunu yapamam. Villanın telefonu bende yok. E, bize yolu tarif etmeniz de yeterli. Pekala yolu size tarif edeceğim. Ama hiçbir şekilde sizi ne gördüm... ...ne de sizinle konuştum. Biri bana sizi sorarsa kesinlikle tanımadığımı söyleyeceğim. Merak etmeyin. Sizi ne gördük ne tanıyoruz. Başınızın ne tür bir belada olduğunu bilmiyorum ama... ...Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Samimi dualara çok ihtiyacımız var. Hadi gidelim Suat. İşte Bülent Bey'in villasına geldik Meral Evet ama nasıl gireceğiz içeri Baksana kapıda silahlı adamlar var Bilmiyorum ama şansımı deneyeceğim e, Peki onlara kız kardeşinin adını söyleyemez misin Gerekirse söylerim Sen beni burada arabanın içinde bekle Allah'ım ne olur İşlerimiz yolunda gitsin Suat adamlarla ne konuşuyor acaba Onları ikna edebilecek mi ha, Geri geliyor Acaba içeri girebilecek miyiz ne oldu Suat? Adamlar ne dedi? Ağızlarından laf çıkmıyor. Villa'nın Bülent'e ait olup olmadığını bile söylemediler. E peki ya kardeşin? Onun Bülent Bey'in nişanlısı olduğunu söyleseydin ya? Söyledim ama kız kardeşimin adını bile duymamışlar. Bu da ne demek oluyor? Yani kız kardeşim buraya gelmemiş mi? Ya da gelip Bülent'i bulamamış olabilir mi? Adam şehir dışında falan olabilir. Sanmıyorum. Kardeşim buraya gelmeden önce onu mutlaka arayıp villada olduğunu öğrenmiştir. Benim anladığım kadarıyla Bülent işi şansa bırakmayı sevmiyor. Haleye kimsenin ulaşmaması için gereken bütün önlemleri almış Ama öyleyse ona biz de mi ulaşamayacağız? Bilmiyorum ama ben değişimi şansa bırakmak istemiyorum Meral of, Ne yapacaksın? Arabayı bir yere bırakıp araziye gizlice girmeye çalışacağım Bunu yapmak zorunda mısın? Anneni ara Bülent Bey'in telefonunu öğren Sonra da biz kendisini arayalım Annemi arayamam hayatım Telefonu Cem'in adamları tarafından dinleniyor olabilir Meral Yaşadıklarının sana çok zor geldiğini biliyorum Zor mu? Sen zor mu dedin? Kızlarımdan biri İstanbul'da can çekişiyor. Diğerinin peşinde mafya var. Bu zor olmanın da ötesinde bir şey var. Biliyorum tatlım. Ama eğer hali görmek istiyorsan bana güvenip dediklerimi yapmak zorundasın. O villaya girmemiz Kardeşinle nişanlısının hayatına tehlike atmaz? Olabilir. Ama girdiğimizi kimse görmeyecek. Muhafızlar gittiğimizi sanıyorlar. Üstelik Cem Keleşoğlu Bülent Bey'le uğraşmak istemez. Neyse. Zaten annem yakında Hale birlikte İstanbul'a ulaşmış olur. Tabi kardeşin Hale'yi buraya ulaştırabilir. Hayatım boş yere endişelenme. Beklenmedik bir şey olması halinde... ...biz annem ve kız kardeşimle bu planı daha önce hazırlamıştık. Şebnem Hale'yi alıp... ...nişanlısı Bülent'in evine getirecek ve buradan İstanbul'a götürecekti. Neden durdun? Burası iyi. Arabayı burada kimse görmez. Peki ne yapacağız? Arka tarafa yürüyeceğiz ve oradan villaya girmeye çalışacağız. Gel hadi Onu görünce tanıyacak mıyım acaba Hali mi Bu da nereden çıktı Aptalca bir düşünce değil mi Hayır değil Biraz endişeli olman çok tabi Dur şuraya bak Ağaçların arasından Bizim enişte beyin villası görülüyor Görüyor musun Evet Suat hali orada Hali orada Orada olduğunu nereden biliyorsun Hissediyorum orada olduğundan eminim en sonunda ona sarılabileceğim. Ona sarılabilirim değil mi? Söz veriyorum. Onu fazla tutmayacağım. Lütfen sakin olur musun hayatım? Bu sesten. Araba gidiyorlar. Halet onun içinde götürüyorlar. Tayaksın. Dur bakalım. Belki yetişeriz... Ses uzaktan gelmiyor. Gel benimle. İşte gördüm. Si arabayı görüyor musun? Hareket etti. Çabuk, çabuk. İçinde genç bir adamla bir kadın var. Kardeşin şeypte mi olmadı? Kucağında da bir çocuk var. Mutlaka haledir. Boşuna koşmayalım Araba uzaklaştı ah Canım ne kadar güzel bir çubuçuk olmuş Başka nasıl olabilirdi ki O senin kızın Güzelliğini senden aldı ah, ah, Yetişemedik Kaçırdık onları Suat Tek isteğim kızıma biraz Biraz olsun sarılabilmekti Üzülme tatlım üzülme En azından hala İstanbul'a kardeşinin yanına Onu hayata döndürmeye gidiyor Şimdi ne yapacağız Hale gittiğine göre villaya girmenin bir anlamı da kalmadı. Evet gidelim. Aman Allah'ım. Suat arkana bak. Ne var ne oldu? Bak silahlı iki adam bize doğru geliyor. İşte şimdi yandık. Belki masum iki turist gibi davranırsak. Allah kahretsin Suat. Böyle bir anda nasıl espri yaparsın? Görmüyor musun bu adamlar silahlı. Acaba kimin adamı? Brent Bey'in adamlarıdır. Çok şükür. Muhtarın adamları sanmıştım. Siz ikiniz ne işiniz var burada bakayım? Buraya izinsiz girilmeyeceğini bilmiyor musunuz? <gülüyor> Bakın sakin olun. Ee, bu bayan uzun zamandır görmediği kızını arıyordu. Biz de onun burada olduğunu bildiğimiz için. Kesin telaşı. Ellerinizi başınızın üstüne koyun ve yürüyün. Hadi, çabuk olun. ...daha iyi bir yere tıkabilirlerdi bizi. Şu hale bak. Karanlık, soğuk, berbat. İzbe bir mahzendeyiz. Şikayet etme hayat. Yine de şanslı sayılırız. Bizi öldürebilirlerdi. Bizi bırakacaklar mı acaba? Hayır. Bülent'in gelip bizimle ne yapacağına karar verene kadar tutacaklar. O zaman korkmamız için bir neden yok değil mi? Bülent kız kardeşine yardım ettiğine göre... ...bize de yardım eder herhalde. Bundan çok emin olma tatlım. Bülent zaten yeteri kadar yardım etti. Bir de bizimle uğraşmak istemeyebilir. Belki de bizi yakalamalarını Bülent istemiş olabilir. Ya da onlar bizi tesadüfen görmüş olabilirler. Yani bizi muhtara teslim etmek için yakalatmış olabilir mi? Hayır Bülent Bey böyle bir şey yapmaz. Ama eğer muhtar izimizi bulduysa ve bu adamlarda olanları biliyorlarsa... ...bizi ona teslim edebilirler. Tabi Bülent'ten bunu yapmamak için emir almadılarsa... Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok. Bülent'in gelmesini bekleyeceğiz. Sence Şebnem'le Hale İstanbul'a ne zaman varır? Bence Bülent onları buradan tam uçağın kalkış saatine uygun bir zamanda götürmüştür. Havaalanında fazla beklemeleri tehlikeli olabilir. Tarihleri yaver giderse... 14 saat içinde orada olurlar. Keşke ben de onlarla birlikte gidebilseydim. Hale'nin yanında olmayı ne kadar çok isterdim. Lale'yi de çok özledim. Of. Şu ana kadar öyle acılar çektim ki Anlatamam Bir an önce yavrularıma kavuşmak istiyorum Sen sadece kendinin acı çektiğini mi sanıyorsun Benim neler çektiğimi biliyor musun Senin ve kızımın yaşadığını bildiğim halde Sizleri görememek acıların en büyüğü değil mi Ama bu senin umurunda bile değil Öyle değil mi Haksızlık ediyorsun Suat Hayır Çekilen acıların eşit olduğunu söylemek istiyorum merak Acıyı yalnız anneler çekmez, babalar da çeker. Sen bizi görememenin acısını çekiyordum. Ben ise senin ve Hale'nin ölüm acısını yaşıyordum. Bu ikisi aynı şeydi. Söyler misin Meral? Benim ve Hale'nin öldüğümüze nasıl inandın? Çünkü o patlamayı gördüm. Senin Hale ile birlikte alevlerin arasında kaybolduğunu gördüm. Ama ben onların yalanlarına inanmadım Meral. Hale de inanmadı. Yale de inanmadı. Bir tek sen inandın. Tamam. Öyleyse ben aptalın tekiyim. Aptalım çünkü insanların birbirleriyle havaya uçurdukları ve yalan söyledikleri bir dünyayı anlamıyorum. Tamam tamam sakin. Safiye Hanım. <Gülüyor> Bana mı seslendiniz? Evet uyuyordunuz galiba. İçim geçmiş. de uyuyor mu? Merak etmeyin uyuyor. Sizi rahatsız etmemin sebebi Cem Bey geldi. Sizinle konuşmak istiyorum. Cem, Cem Keleşoğlu mu? Evet. Ne istiyormuş benden? Bilmiyorum. Kendisiyle nerede görüşmek isterdiniz? Burada olmaz. Lales serizde durumda. Ben giderim yanına. Nerede? Yönetim odasında. Tamam. Birazdan geleceğini söyle kendisine. Olur. Alçak Elif. Her şeyi öğrenmiş galiba Şimdi bunun acısını çıkartacak benden Ne isterse yapabilir Artık umurumda bile değil Yeter ki Hale bir an evvel Gelip Lale'nin hayatını kurtarsın Beni görmek istemişsiniz Cem Bey Evet Duyduğuma göre yeğenin Meral bir mesaj bırakmış sana Sadece beni aradığını biliyorum. Tabii ki mesaj... ...senin yeğenimin öldüğünü söylemenden... ...sonra geldi. Yanlış bilgi almışım. Ölmemiş. Senin adına çok üzüldüm. Bu kadar çabuk sevinme yaşlı cadı. Meral henüz ölmemiş olabilir... ...ama fazla zamanı kalmadı. Herkes onun ve kocasının peşinde. Telefonum her an çalabilir... ...ve birisi onların öldüğü müjdesini verebilir. allah Teala izin vermezse hiçbir şey yapamazsın. <gülüyor> Demek Allah'a güveniyorsun. Senin yerinde olsam daha iyi düşünürdüm. Benim neye inanacağıma sen karışamazsın. Meral'in nerede olduğunu bile bilmiyorsun değil mi? Bu seni rahatlatmasın baş hemşire. Bana ettiğin yemini bozdun. Bunun acısını Meral'den çıkaracağıma emin olabilirsin. Senin zayıflığının cezasını o çekecek. Bunu yapamazsın. Onun kocasının bulunduğu köye gitmesinin... ...tek nedeni Lale'nin hastalığıydı. Hayatta kalması için... ...bunu yapması gerekiyordu. Ama sana bunları ne diye anlatıyorum ki... ...sende vicdan, merhamet diye bir şey yok ki. Sana acıyorum... ...Cemkeleşoğlu. Sen zavallı bir yaratıksın. Öldüğünde yerin cehennemin... ...kalya kuyusu olacak. Ya sen asıl kendi yerini düşün. Yeninin ve ailesinin... ...ölümünden sen sorumlu olacaksın... Bütün günah sana ait olacak Benim Allahü u Teala'dan başka hiçbir şeyden korkum yok Öyle mi yaşlı cadı Senin yerinde olsam büyük büyük laflar etmezdim Yeğenin ve ailesi öldükten sonra Hayatının sonuna kadar Onlar için vicdan azabı çekeceksin Kaç saatleri buradayız Suat Sekiz saat oldu Nerede kaldı bu Bülent denen adam? Neden gelip de hakkımızdaki kararı vermiyor? Burada kapalı kalmaktan bunaldım. Sakin ol tatlım. Ha, biri giriyor içeri. İnşallah Bülent Bey'dir. Merhaba. Ee, sen Şeblemin abi olmalısın. Evet. Doktor Suat... ...bu da karım Meral. Ben de Bülent. Ziyaretçilerimizin Hali'nin anne ve babası olduğunu görmek beni memnun etti. Size iyi bir haberim var Meral Hanım. Nedir? Az önce Şebnem'le konuştum. Hali'yle birlikte sağ salim İstanbul'a varmışlar. Sanırım şu anda hastaneye gidiyorlar. Başarmışlar. Suat başarmışlar. Kardeşin ne yapması gerektiğini biliyor mu? Biliyor. Şebnem İstanbul'a varır varmaz hastaneye gidip Safiye teyzeni bulacak. Bülent Bey... ...size minnettarlığımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum... Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Kız kardeşim çok şanslı bir kadınmış. O şans bana ait. Size kötü davranıldığı için çok özür dilerim. Galiba emirlerim pek iyi anlaşılmamış. Ben buraya atılmanızı istememiştim. Ne yazık ki dönüşüm biraz geç oldu. Dönerken arabamda bir arıza çıktı. Çok özür dilerim. Şimdi lütfen benimle birlikte gelin. <Gülüyor> Bu yatak odasında kalabilirsiniz. Burada ihtiyaç duyacağınız her şeyi bulabilirsiniz. Yan tarafta da bir banyo var. Dilediğiniz gibi rahatlayıp dinlenebilirsiniz. Kendinizi hazır hissettiğinizde lütfen beni bulun. Sizinle konuşmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz Bülent Bey. Hah. Yatak odası dediği yere bak Suat. Muhteşem bir yer. Her yerinden zenginlik akıyor. Enişten çok zengin biri olmalı. Hem de hatır sayılır cinsinden... Bu zenginlik de ona çok büyük bir güç veriyor onun. Evet öyle görünüyor Bu zamanda parası olanın gücü de var demektir Böyle zenginlikten iğreniyorum desem yalan olmaz Zenginlik ve kötü ahlak bir arada olursa her türlü rezillikte beraberinde var demektir Tıpkı Cem Keleşoğlu gibi <gülüyor> Evet ama her parası olan Cem Keleşoğlu gibi değil sevgilim Muhtaçlara yoksullara yardım eden nice zengin var Allah'tan Cem gibilerin sayısı fazla değilim Hı, Haklısın Ama yine de bir tek Cem Bütün kötülere bedel Merak etme Cem gibilerin sonu Ya hapishane ya da kurşunlanmaktır Hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına kar kalmaz Ama dünyada ama ahirette Her neyse banyoyu kullanmak istiyorsan Biraz acele et Bülent Bey'in bizi sürekli burada tutmayı düşündüğünü hiç sanmıyorum Çok şık olmuştunuz Meral Hanım. Şebnem elbiselerinin size bu kadar yakıştığını görseydi eminim çok sevinirdi. Görümcemle ne yazık ki hiç tanışmadık Bülent Bey. Hali için yaptıklarından ötürü öyle minnettarım ki. Tabii yalnız ona değil. Sen de bizim için çok şey yaptın Enişte Bey. Sana nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz. Lütfen bana Enişte Bey diye değil, Bülent diye hitap edin. Seninle aynı yaşlıyız Suat. Nasıl istersen Bülent. Kızlarınızdan birinin çok hasta olduğunu ve bir an önce İstanbul'a dönmek istediğinizi biliyorum. Ama Şebnem haliyle İstanbul'a gitmeden önce size bir mesaj bıraktı. Mesaj mı? Neymiş? Yoksa ters giden bir şeyler mi? Hayır, olmuş? hayır, hayır. Sadece Van'dan ayrılmadan önce Suat'ın bir kadınla görüşmesini istedi. Ya, kimmiş bu kadın? Ayşe adında biri. Dağ evindeki patlamadan sonra yatırıldığın hastanede senin hemşireliğini yapmış. Ha, evet, hatırlıyorum onu. Sarışın bir kadındı. Ben hastanede yattığım sürece başımdan bir an olsun ayrılmamıştı. Aslında onun Cem emrinde çalıştığını söylememe gerek bile yok. <gülüyor> bu hiç aklıma gelmemişti. Cem gibi şöhreti kötü bir adamın senin hayatınla neden bu kadar yakından ilgilendiğini anlayamamak kız kardeşini çok rahatsız etmiş. Ayşe denen kadının bu konuda bir şeyler biliyor olabileceğini düşünüyor. Olabilir ama şu anda benim için çocuğumun sağlığı bu kadınla konuşmaktan çok daha önemli. Biliyorum ama kız kardeşin o kadını muhakkak görmen gerektiğini söyledi. ...sana kolaylık olsun diye Ayşe'nin adresini öğrendim. Nerede oturuyorum? Şu şehirde. Giderken adresi veririm sana. Yemek için teşekkür ederiz Bülent Bey. İzin verirseniz odamıza çekilmek istiyoruz. Malum çok yorucu bir <gülüyor> gün geçirdik. Elbette Meral Hanım. Suat Bey mümkünse... E, ...sizin biraz kalmanızı istiyorum. Tabii. Sevgilim sen git ben birazdan gelirim. Sanırım benimle konuşacağınız bazı şeyler var... Evet Suat oldukça önemli ve tatsız şeyler Bülent Bey'le neler konuştunuz Suat? Enişte Bey'in kulağına bazı tatsız haberler gelmiş Tatsız haberler mi? Neymiş bu tatsız haberler? Polis ikimizi de arıyormuş Ne? Polis mi arıyormuş bizi? Neden peki? Ne suç işlemişiz ki? Cinayet ve çocuk kaçırma. Ha, Dur bir dakika bütün bunlar şaka olmalı. Biz de kimseyi öldürdük ne de birini kaçırdık Suat. Biliyorum hayatım ama birileri polisi hakkımızda böyle bir suçlamada bulunmuş. Tabii bu birinin kim olduğunu anlamışsınız. Cem Çeleşoğlu. Evet. Kendi adamları bizi yakalayamayınca polise yakalatmak istedi namusuz <gülüyor> herif. Biz kimi kaçırmışız ha? Kimi öldürmüşüz? Aleyi. Delirmiş mi bu adamlar? Kendi çocuğumuzu kaçırmakta nasıl suçlanabiliriz ki? Peki öldürdüğümüz kişi kimmiş? Benim muayenemde çalışan Gamze adındaki kız. Aman Allah'ım. Gamze şu sana göz kulak olması için Cem tarafından yanına verilen yeğeni değil mi? Evet. Namussuz herif sana göz kulak olamadı diye yeğenini bile öldürtmekten çekinmedi. Suçu da bizim üstümüze attı. Anlayamıyorum. Yasalara karşı gelecek hiçbir şey yapmamış olmamıza rağmen... ...Cem gibi bir mafya liderinin tek bir sözüyle nasıl olur da bütün polisler peşimize düşer? Neyse tamam bunları tartışmayalım şimdi. Polisin işi aldığı ihbarı değerlendirmek. Aman Allah'ım ne korkunç bir şey bu. İnsanların tavuk ürüsü kadar bile değeri yok. Gamze'yi kaçmamı engelleyemediği için öldürttü. Peki şimdi sırada kim var? Bize arabasını veren bakkan mı? Bülent Bey'in villasının yerini tarif eden veteriner mi? Bize yardım eden Bülent Bey'im kim var? Bilmiyorum Meral, bilmiyorum. Onun şerinden Allahu Teala'ya sığınırım. Peki biz bu işten nasıl kurtulacağız? İstanbul'a nasıl gideceğiz? Attığımız her adımı yakından takip eden Cem Alçaan'ın adamları mutlaka hava alanında ya da karayolunda bizleri yakalayıp öldürebilir. Evet, işler iyice karıştı Meral. Hem polis hem de Cem'in adamları peşimizde. Ah, i̇yice kapana kısıldık de seni. Sanki İstanbul'a ulaşmak hayal oldu. Merak etme, gideceğiz. Bülent Bey bizim için harika bir plan yaptı. O planla Cem'in adamlarının içinden rahatça geçip uçağa binebileceğiz. Anlamadım. Nasıl olacak bu iş? Yarınki uçak için İstanbul'a iki bilet ayırttı. Biletlerde isimlerimiz yazılı olmayacağı için... ...ne Cem'in adamları ne de polis yolculuğu listesinde ismimizi görecek. Bildiğim kadarıyla hava yolları kimse isimsiz bilet vermez. Biliyorum ama turlar toplu bilet alınca biletlere tek tek isim yazılmıyor. Biz de yarın İstanbul'a elli kişilik bir turla gideceğiz. Biletleri görevliye tur yetkilisi verecek. Nasıl? Beğendin mi? Güzel. Ama unuttuğum bir şey var. Cem'in adamlarının elinde mutlaka senin ve benim resimlerimiz vardır. Bizi gördükleri anda tanıyacaklardır. O işi de çözdük. Havaalanında kimse bizi tanıyamayacak. Çünkü her ikimiz de turistler gibi giyineceğiz. gözlerimizde güneş gözlükleri olacak. Ha, aferin senin şu enişteyi. Her ayrıntıyı düşünmüş. İçim bayağı rahatladı. İnşallah bir kaza bela gelmeden İstanbul'a ulaşacağız. İnşallah hayatım. İstanbul'a gidelim. Kızımız Lale iyileşsin. Hep birlikte yepyeni bir hayata başlayacağız. Umarım. Umarım Cem Keleşoğlu bunu izin verir. İsterse vermesin. Gerekirse öldürürüm onu. Yemin ederim ki öldürürüm. Ölümden ve öldürmekten söz etme lütfen. Yıllarca birbirimizi ölü bildiğimiz yetmedi mi? Eğer Cem her şey bittikten sonra bizden intikam almaya kalkışırsa... Hı? ...durumu polise bildiririz. <gülüyor> Güldürme beni sevgilim. Polise ne diyeceğiz? Cem Kereşoğlu bizi öldürmek istiyor dediğimizde ne yapacaklarını söyleyeyim mi sana? Cem'in ifadesini alacaklar. Sen onları öldürmek istiyormuşsun diyecek. O da bunu inkar edecek. Sonra da savcılık Cem'i serbest bırakacak. Daha sonra da o namusuz bir yolunu bulup beslediği onlarca köpekten birine bizleri öldürtecek. Anlıyorsun beni değil mi? Yani kanun bizim gibilerin değil de... ...cem gibi kötü karanlık işler yapan adamların yanında mı demek istiyorsun? Tam öyle değil. Hukuk kararını delillere ve şahitlerin ifadesine göre verir. Sistem maalesef suçu önlemekte başarılı olamıyor... ...ancak suç işlendikten sonra harekete geçiyor. Her neyse, her neyse. Hele bir İstanbul'a gidelim... ...ondan sonraki gelişmelere göre ne yapacağımıza karar veririz. Ne zaman gidiyoruz burada? Biraz sonra. Geceyi Van'da geçireceğiz. Ertesi günü de İstanbul'a uçacağız. Van'a gidince şu kadına e, Ayşe Hemşire'ye uğrayacak mıyız? Uğrayalım bakalım. Belki Cem'in neden önce bizi öldürtmek istediğini... ...daha sonra neden öldürtmediğini öğrenebiliriz. Ondan sonra da annemin hesabının bulunduğu bankaya gideceğiz. Bankaya niye gidiyoruz? Annemin kiralık bir kasası var orada. Onun içinde benimle ilgili belgeler var. Pasaportum, nüfus cüzdanım falan... İyi de Suat bunlar annenin kiralık kasasında ne arıyor? Ben hastanede ağır yaralı olarak yatarken yetkililer benimle ilgili ne varsa hepsini anneme vermişler. Annem de onları kiralık kasasına koymuş. Sende anahtarı var mı kasanın? Var. Doktor çantamın içindeki gizli bölmede saklı. Yalnız buradan ayrılmadan önce halletmemiz gereken bir şey daha var. Neymiş o? Lale'nin doktorlarını arayıp biz gelmeden nakit işlemini yapabilmeleri için izin verdiğini bildirsen iyi olur. Olmaz Suat. Ben kızlarım yanındayken bu işin yapılmasını istiyorum. Bütün ihtimalleri göz önüne almak zorundayız sevgilim. Bu villadan ayrıldıktan sonra başımıza ne geleceğini bilemeyiz. Bu yüzden doktorlara hemen nakil izni vermende yarar var. Öf, haklısın. Bu hiç aklıma gelmemişti. Hadi hemen hastaneye ara. Birazdan yola çıkacağız. Peki. Buyurun Özel Kereşoğlu Hastanesi. Söyle, ben Meral Paşaoğlu Şehir dışından arıyorum. E, Doktor Nihat Bey ile görüşebilir miyim? Ah, Meral Hanım. Bu ne güzel bir aslantı. Biraz önce Cem bey buradaydı. Sizden haber alıp almadığımızı sordu. Cemkeleş oldu mu? Evet. Sizin için çok endişeleniyor. Ee, sizde yine bir haber var mı? Lale için uygun bir verici bulabildiniz mi? Evet ama bazı sorunlar var. Doktorla hemen görüşmem gerek. Ne yazık ki Nihat bey şu anda klinikleri dolaşıyor. <gülüyor> Hayaksi. <gülüyor> Hayaksi. Ne oldu? Bir mesele mi var? Lale'nin doktoru yerinde değilmiş. Üstelik biraz önce Cem ...benden haber alıp almadıklarını sormuş. Kahrolası herif. Süheyla'ya söyle... ...senin aradığını Cem'e söylemesin. Hı hı. Süheyla... ...bak şimdi beni çok iyi dinle. Geri döndüğümde Cem Bey'e bir sürpriz yapmak istiyorum. Neden? Nedenini şimdi anlatamam ama bu çok önemli. Senden tek istediğim... ...aradığımı Cem'e söylememen. Tamam mı? Pekala. Madem öyle istiyorsun. Teşekkür ederim şekerim. Eee... Doktor Nihat Bey'in odasına ne zaman döneceğini biliyor musun? Saat ikide. Hı hı, demek saat ikide. Onu şehirden ararız artık. Ama eğer arayamazsan doktora birkaç gün daha şehir dışında olacağını... ...ve nakil için gerekli işlemlere hemen başlamasını söylesin. Süheyla e, ben tekrar aramaya çalışacağım ama bir aksilik olur da arayamazsam... E, ...doktor Bey nakil için gerekli işlemlere hemen başlasın. E, bakarsın birkaç gün daha gelmeyebilirim. Söylemesine söyleyeyim de verici gelmeden doktor işlemlere nasıl başlayabilir? Çıkmaz bir nokta mı var yoksa? Aa, hayır hayır verici şu anda İstanbul'da ee, Ama benim gelmen biraz uzun sürebilir Neyse siz burayı merak etmeyin Ben doktor Nihat'a Mesajınızı iletirim <gülüyor> Teşekkür ederim Süheyla <gülüyor> Cem her yere ulaşıyor Görüyorsun değil mi? Ne yazık ki evet Meral Lale ve Hale yüzlerce kilometre uzaktalar Yaşamları Safiye teyzemle kız kardeşin Şebnem'in onları tehlikeden uzak tutabilmelerine bağlı. Ama ne yazık ki her iki kadın da Cem Kereşoğlu gibi bir canavarın kötülükleriyle başa çıkabilecek güçte de değil. Neyse gidelim hadi. Suat Bey, Şebnem sevgilerimi iletmeyi unutmayın. Sana sonsuza kadar borçlu kalacağız Bülent. Şerifli insanlar arasında böyle borç olmaz. Size yardım etmek benim sizeyi. Hoşçakalın Bülent Bey. Kızlarınızı benim için yanaklarından öpün Meral Hanım. Umarım yine bir aile olursunuz. Hadi, hemen gidin. Kaybedecek zamanınız yok. bir şey var Suat. Sence Cem'in bize yaptıklarının mantıklı bir nedeni var mı? Mutlaka vardır. Belki de bunun nedenini Ayşe Hemşire'den öğrenebiliriz. O Hemşire'nin ne bildiğini pek merak ediyorum. Peki ama senin bu konuda hiçbir tahminin yok mu? Bir zamanlar vardı. Ama sonra o tahmine inanmayı reddettim. Yoksa aklımı kaçırabilirdim. Neydi tahminin? Cem namussuzunun seni kendisine istediğini düşünmüştüm. <gülüyor> Bunu da nereden çıkardın? Sen hem çok güzel... ...hem de çok akıllı bir kadınsın tatlım. Bir erkeğin hoşlanabileceği... ...her şey var sende. Zaman zaman da evindeyken... ...Cem'in sana nasıl baktığını görmüştüm. Bir bakıma... ...haklı da sayılabilirsin. Yani senin öldüğünü söylemesinden sonra... ...bana evlenme teklifi. <gülüyor> Vay alçak herif. Ama ben böyle bir şey kabul etmedim. Yine de o patlamayı... ...beni elde etmek için düzenlemesi... ...imkansız. O patlamada ben de ölebilirdim. Hayır... Hayır, hayır. Bunun başka bir nedeni olmadı. Haklısın. Yine de bizi dağ evine davet etmesinin ardında... ...karanlık bir niyet olduğunu sanmıyorum. Olabilir. O son güne kadar her şey yolunda gidiyordu. O gün Cem'le verandada konuşuyorduk. E, sen o sırada kızlarla birlikte evdeydin. Cem de seninle amcası Hakan Bey hakkında konuşmuştu değil mi? Aha, evet. Aralarındaki tartışmadan söz etmişti. Eee... Bir de önemli bir toplantı için İstanbul'a gideceğini söylemişti. Böylece evden ayrılmak için bir bahanesi oldu. Gerçekten toplantıya gidip gitmediğini nasıl öğrenebiliriz? Öğrenemeyiz. Aradan kaç yıl geçti? Ayrıca o sırada onun yalan söyleyebileceğinden kuşkulanmıyorduk ki. Sence o patlamayı daha önce derme tasarlamıştı. Evet. Plan yapmak için yeterli bir süresi olmuştu. Eğer sabahki kavgadan sonra Hakan Bey onu mirasından mahrum edeceğini ...ya da bütün mirasını hastaneye veya hayır kurumlarına bırakacağını söylediyse... ...buna da ancak Hakan Bey'i öldürerek engel olabilirdi. Acaba öyle mi oldu dersin? Bilmiyorum Meralim. Her şey o kadar karanlık ki. Bir insanın amcasını mirası için öldürmesi... ...bunun için masum insanları gözünü kırpmadan kurşuna dizmesine en gelmiyor. gelmiyor. Bende ama o gün amcasıyla ikisi arasında geçenleri bilmiyoruz. Fakat şurası da bir gerçek. Amcasının onu mirasından mahrum etmesi durumunda... ...Cem bir gecede tek kuruşsuz ortada kalacaktı. Bu yüzden Hakan Bey'den kurtulmaya karar verdi. Kazanın gerçekliğinden kimsenin kuşkusu kalmasın diyedi. Masum insanları öldürmeyi göze aldı. Evet. Ama biz kazada ölmedik. Bu yüzden ona karşı şahitlik yapacağımızdan korktu. Madem öyle, neden öldürmek yerine birbirimizden ayrı tutmak istedi? Bilmiyorum. Onun planına göre patlamada ölmemiz gerekiyordu. Bizi ayrı tutmaya sonradan karar vermiş olmalı. Bu yüzden annemin telefonlarını sana göndermedi. Tehditlerini iletmesi için bana teyzeni gönderdi. Ama neden? Bekle sadece beni tehlikeli gördü. Lale ile ikinizi kontrolü altında tutarsa... ...benim bir şey yapmaya cesaret edemeyeceğimi düşündü. Size ulaşmaya çalışmamam şartıyla yaşamama izin verdi. Ama asıl planı amcası Hakan Bey'i kendisinin öldürdüğünü saklamaktı. Tabii ya. ...bizi evde bırakması aslında bir kumardı. Küçük de olsa sağ kalma ihtimalimiz vardı. Suat, kazadan Hakan Bey de sağ olarak kurtulmuş olamaz mı? Bilmiyorum. Sen Hakan Bey'le Hale'yi almak için eve gittiğinde adamı görmedin mi? Hayır, Hakan Bey'in odasına indiğimde Hale yalnızdı. Adamın ne olup bittiğini görmesi için dışarı çıktığını sanmıştım. Bu mümkün değil. Hakan Bey Hale'yi asla yalnız bırakmazdı. Ya onunla birlikte kalır ya da onu da yanına alırdı. Belki de o sırada tuvaletteydi, olamaz mı? Geldik işte. Ayşe hemşirenin yaşadığı sokak burası mı? Hayır. Onun evi birkaç sokak ileride. Arabayı kadının evinin önüne park etmemiz... ...tehlikeli olabilir. Sence polisler bu arabayı arıyor olabilir mi? Böyle bir ihtimal var tabii. Tedbirli olmakta fayda var. Gel hadi. Acaba kadın evde mi? Bilmiyorum. Buyurun. Doktor Suat Bey sizi gördüğüme çok şaşırdım. Görüşmeyeli çok uzun zaman oldu değil mi hemşire hanım? Öyle ama siz hiç değişmemişsiniz. Bu bayan kim? E eşim Meral. Merhaba. Benden ne istiyorsunuz? Biraz konuşmak. Bizi içeri buyur etmeyecek misiniz? E e Tabi buyurun. Sanırım benimle Cem Kereşoğlu hakkında konuşmak istiyorsunuz. Ama korkarım buraya kadar boşuna geldiniz. Zamanından önce ölmeye hiç niyetim yok. Korkma. Söylediklerim bu odanın dışına çıkmayacak hemşire <gülüyor> hanım. Buna inanmamı beklemiyorsun herhalde. Her neyse. Soracağınızı sorun. Cevap verip vermeyeceğimi sonra tartışırız. Başlangıç olarak Cem'in bana bakman için... ...neden seni tuttuğunu öğrenmek istiyorum. Hem ağzım sıkıdır hem de özel hemşirelik yapıyorum. Benden iyisini bulamazdı. İyi ücret verince teklifini hemen kabul ettim. Cem'i önceden tanıyor muydun? Evet. Uludağ tatile gittiğim bir sırada tanışmıştım onunla. Cem senden damarlarıma zehir vermeni istedi mi? Beni öldürecek bir şey. Hayır. Ama böyle bir istekte bulunabilirdi tabii. Eğer isteseydi bunu yapar mıydı? <gülüyor> böyle hoş bir adamı öldürmek hiç kolay olmazdı tabii. Ama ne yazık ki yapardım. Evet bu kadar yeter. Başka hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Ayşe Hanım... Bizlerle ilgili birçok şey bildiğinize eminim. Sanırım benim ikiz kızlarımdan da haberiniz vardır değil mi? Evet var. İkizlerimden biri ölmek üzere. Ne? Diğer kızımsa üç yıl boyunca benden saklandı. Onun ve babasının ölmüş olduğuna inandırıldım. Şu anda da Cem Keleşoğlu'nun yeğenine öldürme suçuyla aranıyor aranıyorum. Eğer hapse gireceksem arkamda bir yerine iki cinayet olması benim için hiç önem taşımaz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ne yani... E, ben tehdit mi ediliyorum? Cem seni neden tuttu? Cesur bir kadınsın. Ama Cem'in yeğeninin ölümü... Seninle konuşmamın ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Soruma cevap ver hemşire. Cem seni neden tuttu? Kızının ve babasının senden saklandıklarını söyledin. Bunu Cem Kereşoğlu mu yaptı? Evet. Ayrıca o evi bombalayıp amcası Hakan Bey'in ölümüne de yol açtı. Kimin öldüğü umurunda bile değil... Ama bir anneyi çocuklarından ayrı tutmak... ...cinayet işlemekten daha kötü. Cem'in beni tutmasının nedeni... ...kocanın kaza hakkında anlattıklarını dinleyip ona iletmemdi. O patlama bir kaza değildi. Bunu sen de çok iyi biliyorsun, öyle değil mi? Hayır. Ama bunu onun yaptığına adım gibi eminim. Bunu neden yaptığını biliyor musun? Tahmin edebiliyorum. Amcası Hakan Bey de o evdeydi. Ve tüm para ona aitti. Cem benim hatırlayacağım şeylere neden önem veriyordu? ...onun patlamaya kendisinin yol açtığını ispatlayacak bir şey hatırlayacağımı mı düşünüyordu? Bildiğim kadarıyla korkması için bir neden yoktu. Ne de olsa tüm deliller amcasıyla birlikte evde yanıp yok olmuştu. Hı. Ama yine de korktuğu bir şey vardı. Değil mi? Bilmiyorum. Cem'in bana anlattıklarından başka hiçbir şey bilmiyorum. Cem neden korkuyordu hemşire? Söyledim ya bilmiyorum. Zaten ona anlattıklarıma da hiç önem vermedi. Hiçbirine mi? Hayır. Sadece... Sadece ne? Suat sayıklamaları sırasında bir albümden bahsetmişti. Sanırım Hakan Bey'e ait bir resim albümüydü. Albüm hakkında ne söylediğimi hatırlıyor musun? Hayır. Çünkü çok fazla bir şey söyleyecek halde değildin. Cem bu kadarıyla yetindi mi peki? Yoksa daha fazlasını mı öğrenmek istedi? Hayır istemedi. Sadece İstanbul'daki sahibi olduğu o hastanenin baş hemşiresini çağırdı. Kadının adı Sapiye miydi? Neydi? Evet. Evet teyzem olur. Hadi Meral. Artık gidelim Benimle işiniz bitti mi yani evet. Peki ama nereye gideceksiniz polisler peşinizde değil mi Nereye gittiğimizi bilmemen hem senin için hem de bizim için çok daha iyi hemşire Hatta bizi hiç görmemiş olman en iyisi <gülüyor> Sizi ihbar etmek için aptal olmam lazım Cem'in bir katil olduğunu biliyorum Sizinle konuştuğumu öğrenirse ben de öğrenirim Cem Keleşoğlu'nun adamlarının hala peşinizde olduğuna emin misin Suat Hem de nasıl Cem asla pes etmez tatlım Onun emirlerine karşı geldiğimiz için mutlaka bizi cezalandıracaktır Bu kadar hızlı yürüme lütfen dikkat çekebiliriz Nereye gidiyoruz? Karşımıza çıkacak ilk otele Peki saat kaç? Hastaneyi arayacağım Dörde geliyor Otele yerleşir yerleşmez hemen ararsın Suat Hakan Bey'in resim albümü konusunda ne düşünüyorsun? Bilmiyorum ama Cem ona bu kadar önem verdiğine göre ortada bilmediğimiz bir şey olmadı. Patlamadan saatler önce verandaya çıkarken Hakan Bey'in odasına uğradığımda Hale ile birlikte resim albümüne bakıyorlardı. Sen patlama sırasında odaya girdiğinde albümü görmedin mi oradan? Dur bir dakika Meray. Şimdi hatırlıyorum. Odaya girdiğimde Hale'nin yanına koşmuştum. Çok korkmuştu çığlık atıyordu. Evet evet o sırada albüm elindeydi ama onu kucağıma alınca yere düşürdü. Ben de gayri ihtiyari yerden alıp Halen'in eline verdim. Sonra da kapıya koştum. Sizi kurtardıklarında albüm hala Halen'in elinde miydi acaba? Bilmiyorum. Gel. Şurada bir otel tabelası var. İçeri gidelim. Güzel odaymış. En azından temiz. Suat, Doktor Nihat Bey'i arama zamanı gelmedi mi? Geldi. Ara bakalım. Alo Nehat Bey. Meral Hanım siz misiniz? Benim. E, neredesiniz şu anda? Ne oldu sesiniz pek telaşlı. Meral Hanım beni dinleyin. Burada garip şeyler oluyor. Burada garip şeyler oluyor. Ne olup bittiğini hala anlayamadım. Neler oluyor doktor? Doktor. Yoksa kızım ölüyor mu? Hayır hayır hayır. Lale için endişelenmene gerek yok. E, Safiye teyzen hep yanında. Bir de kız var. E, Görümcenmiş doğru mu? Ha, evet. Görümcenin yanında başka biri de yok mu? E, şey yanında da Lale'nin ikizi olduğunu söylediği bir çocuk var. Bu doğru doktor. Hale Lale'nin ikiz kardeşi. E, bunun sizi şaşırttığını biliyorum ama şu anda açıklama yapacak zamanım yok. Çocuk Lale'ye çok benziyor. E, i̇kiz oldukları belli. E ee, Safiye teyzen de onun Laleli'nin ikizi olduğunu doğruluyorlar. Ama bir sorun var. Cemkeleşoğlu mu? şey evet. Aslında adam yasal olarak haklı. Çocuğun nüfus kağıdı yok. Görümcan evden acele çıktıklarını ve Halil'in nüfus kağıdını yanlarına alamadığını söyledi. Evet ama o hale benim ikiz kızım Sana inanıyorum tabii ki ama bu bir şeyi değiştirmiyor e, Cembe yasal olarak vericinin kimliğinin kayıtlara geçmesi gerektiğini söylüyor Üzgünüm bir şey yapamıyorum Cem Bey neden teyzemin ve görümcemin laflarını itibar etmiyor ki? Amacı zorluk çıkartmak değil Kızın kimliğini ispatlamasını istiyor Ya da gelip senin izin vermen gerektiğini söylüyor Ama sonuçta durum bu Bizim işlem yapmamız engelleniyor Doktor lütfen pes etmeyin ...kızlara test yapıp tek yumurta ikizleri olduklarını ispatlamaya çalışın... ...Cem Bey'i ikna etmeye bakın... Bakın bunların hepsini yaptık. Hastanenin halkla ilişkiler sorumlusu Tolga Bey de bize yardım ediyor. Haliyle ile Lale'nin trajik durumlarını gazeteleri ve televizyonları bildirerek ortalığı ayağa kaldırdı. Tabii bunu yapması Cem Bey'in hiç hoşuna gitmedi. Doktor Bey bu işi halletmenin başka yolu yok. Mu? Cem Bey bize engel oluyor. Ya Halil'in Lale'nin kardeşi olduğunu ispatlamasını ya da senin gelip izin kağıdını imzalayana kadar hiçbir işleme izin vermeyeceğini söylüyor. Bakın e, Halil'in doğum belgelerini bulabilirsiniz doktor. Bu belgeler onun gerçek kimliğini ortaya koyar. Biz yarın akşama doğru orada olacağız Şey eee Efendim Süheyla'ya birkaç gün daha gelemeyeceğini söylemişsin Aa, Orada olacağız doktor siz hazır olun Kocanın yaşadığını ve onu Onu bulduğunu duydum doğru mu bu Evet şu anda yanımda Meral Hanım Cem Bey çok garip davranıyor Onu hiç böyle öfkeli görmemiştim Safiye teyzenle Görümcan Şebnem Ona karşı çıkmaya çalışıyor ama olanlardan hiçbir şey anlamıyorum İnanın ben de hiçbir şey anlamıyorum doktor ...şu anda bunun hiçbir önemi yok zaten... ...Lale'yi benim yerime öpün lütfen... ...Hale'yi de... Meral Hanım keşke onları bir arada görebilirsiniz. ...hayatımda hiç bu kadar güzel bir şey görmemiştim... ...Lale'nin nasıl mutlu olduğunu tahmin bile edemezsiniz... ...sanırım Halen'in yanında olması... ...ona bizim tedavilerimizden çok daha iyi geldi... ...sadece Halen'in değil... ...babasının da sağ olduğunu öğrendiği için mutluluktan uçuyor... Doktor Bey bunu söylediğiniz için teşekkür ederim... ...bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsiniz... <gülüyor> Orada olacağız doktor bey Suat da bende Orada olacağız Ben de sizleri burada hazır bekleyeceğim Safiye teyzemle Şebnem Onunla başa çıkmaya çalışıyorlarmış Umarım baş edebilirler Çocukları ya da yakınları tehdit edildiğinde Kadınlar canavar kesilir Onlarla kimse başa çıkamaz Haklısın Şu anda ben de aynı canavar duygular içindeyim Cem Keleşoğlu'nu elime geçirirsem Öldürebilirim ...sence Hakan Bey ne oldu dersin? Niye soruyorsun ki? Ölmedi mi? Bilmiyorum. Bazen adamın, sağ... Bazen adamın hala sağ olduğunu düşünüyorum. Cem onu öldürmeyip de bir yere saklamış olamaz mı sence? Cık. Pek mümkün görünmüyor. Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Cem Hakan gibi bir adamı nasıl yıllarca saklayabilir? Bilmiyorum ama böyle şeyler oluyor Suat. Daha birkaç ay önce gazetede buna benzer bir haber okumuştum. Sahi hatırladın mı? Biz ilk patlamanın şaşkınlığını yaşarken çalıların arasından iki kişinin kaçarak helikoptere bindiğini görmüştük. Evet ama bu neyi ifade eder ki? Helikopterin pilotu Hakan Bey'i o gün evden kaçırarak helikoptere bindirmiş olamaz mı? Bu da halinin yalnız olmasını ve albümün onda kalmasını açıklar. Hem unuttun mu? E, Cem'in amcasına zarar vermek istemeyeceğini bana sen söylemiştin. Böylece onu öldürmeden mirasına konmak istemiş olamaz mı? Eğer böyleyse bu Cem'in o albüme neden önem verdiğini de açıklar. Hakan Bey ya öldürülmüş ya da evden kaçırılmış olmalı. Yoksa albüm onda olurdu. Kızıma yıllarca yalan söyledim. Onun hastalığına da ben neden oldum? Doktorlar Lale'nin hastalığının büyük oranda psikolojik olduğunu düşünüyorlar. Kaybolan babasını ve kardeşini geri getirmek için son çare olarak hastalanmayı seçtiğini söylüyorlar. Senin suçun yoktu Meral. Beni ondan sen uzaklaştırmadın. Ama Lale bunu bilmiyor. Ona bilerek yalan söyledim sanıyor. Artık düşünme bunları. Vakit çok geç oldu. Yatalım artık. Yarın sabah erken kalkıp bankaya gideceğiz. Benimle ilgili belgeleri aldıktan sonra da İstanbul'a gideceğiz. Bankaya giderken turistler gibi mi giyineceğiz? Hmm, evet. Banka uzakta mı? Hayır. Geldik zaten. Şu büyük bina... Aman Allah'ım Suat Bekçinin elindeki gazeteye bak Ne oldu? <gülüyor> Gazetede resimlerimiz var Kahrolası herif yakalanmamız için elinden geleni yapıyor Şimdi ne yapacağız? Korkma bizi bu kılıkta tanıyamazlar Hiçbir şey olmamış gibi içeri gireceğiz Hadi Bekçi hiçbir şeyin farkında olmadı Korkma her şey yolunda gidecek Şimdi seninle birlikte aşağı kasa dairesine ineceğiz Peki Günaydın efendim ...kasa dairesine mi ineceksiniz? E, evet e, kiralık kasamı açacağım. Aa, tabii beni takip edin lütfen. Saat korkuyorum. Hiçbir şey söylemeden yürümeye devam et. Yüzünü de asma. Her tarafta kameralar var. Buyurun efendim kasanızı açabilirsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. İşte. Belgelerimin saklı olduğu zarf burada. Aa, açıp bakmayacak mısın? Hayır daha sonra bakarız içine Şimdi hemen uçağa gitmeliyiz Hadi Boşardık işte yandan kıl çeker gibi kolay oldu Suat o adam bizi tanıdı Sen kasayı açarken adamın bana bakışını görseydin Bunları düşünme artık cesaretini topla Korkacak bir şey kalmadı Arabayı park ettiğimiz yere az kaldı Neler oluyor? Bu sesler ne? Polis arabaları. Kahrolasıcalar park yerine gidiyorlar Meral. Bankadaki adam haber vermiş olmalı. Ne yapacağız şimdi? Cesur ol ve benimle birlikte sokağa doğru yürü. Unutma. Biz her şeyden habersiz iki masum turistiz. Rolünü iyi oyna. Nereye gidiyoruz? Bizi havaalanına götürecek olan tur şirketinin binasına. Biliyorsun Bülent bize İstanbul için iki tur bileti almıştı. Turdakilerin arasına karışıp kimlik kontrolü olmadan uçağa bineceğiz. Hadi. Ama daha önce bir gazete alalım. Bakalım bizler için ne yazmışlar. İşte. Hiçbir güçlükle karşılaşmadan havalandık Meral. Artık kimseden korkman için bir sebep kalmadı. Of, her şey kabus gibiydi Suat. Allah eniştenden razı olsun. Eğer onun yardım olmasaydı asla buradan çıkamazdık. Uçak İstanbul'a varıncaya kadar yatıyor artık tatlım. Birkaç saat sonra ikizlerimize kavuşacağız. İnşallah. Suat... ...kiralık kasadan aldığın zarfın içine baktın mı? Neler varmış içinde? Hayır bakmaya fırsat bulamamıştım. İyi ki hatırlattın sevgilim. Açıp bakayım şunu. Bu da ne? Ne oldu? Baksana. ...zarfın içinden bir paket daha çıktı... E ...aç da ne olduğunu öğrenelim... ...olur... ...bir kitaba benziyor... ...aman Allah'ım... ...Suat... ...o elindeki resim albümü değil mi? Evet evet Hakan Bey'in resim albümü... İyi de annem bunları nasıl ele geçirmiş olmalı? Bilmiyorum belki de hastanedekiler... ...ahaleyi anneme teslim ederken... ...bunları da vermiştir... Onları tekrar paketle Suat. Bu albümün önemini bilmiyorum ama içimden bir ses bizi çok yardım edeceğini söylüyor. İnşallah öyledir. Bu arada tuvalete gidip şu üzerimizdeki turist giysilerini değiştirirsek iyi olacak. Bir türlü rahat edemedim bunların içinde. Nasıl değiştireceğiz? Öteki giysileri yanına aldın mı? Hı, aldım tabii. Çantamın içinde. Gel hadi tuvalete gidelim. İşte sonunda İstanbul'a vardık hayatım. Artık hürüz. Kimseden korkmamız için bir sebep kalmadı. Hadi bir an önce hastaneye gidelim Suat. Kızlarım öyle merak ediyorum ki. Hemen imza verip halenin laleye hücre naklini yaptıralım hadi. Umarım Cem Efendi başka güçlükler çıkarmaz bizi. Sıkıysa çıkartsın. Kızımın yaşamasını engel olanı ben öldürürüm. Gel hadi. Bir dakika. E, evet ne istiyorsunuz? Polis. Kimliklerinizi görebilir miyim efendim? Elbette ama buna neden gerek gördünüz ki? Buyurun. Bayan, sizin de kimliğinizi rica edeyim. Tabii. Buyurun. Suat Paşaoğlu, Yaravik Paşaoğlu. Siz ikiniz bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Neden biz bir şey yapmadık ki? Suçumuz ne ki bizi götürmek istiyorsunuz? Cinayet ve çocuk kaçırmak. Bu çok saçma bir iddia. Biz kimseyi öldürmedik. Tersine öldürülmek istenen biz olduk. Van Emniyeti her ikinizin de... ...çocuk kaçırma ve cinayet suçuyla tutuklanmanız için... ...yazılı emir çıkartmış. Bakın, bütün bunlar birer iftiradan ibaret. Ben doktorum. Görevim insanları öldürmek değil... ...yaşatmak. Karım da hayatında bir böceği bile incitmekten çekinen biridir. Memur Bey, bizim hemen hastaneye gitmemiz gerekiyor. Kızım çok ağır hasta ve... ...hücren hakkı yapılması için ebeveyn olarak... ...bizim yazılı iznimizi bekliyor. Üzgünüm efendim... Söyledikleriniz doğru olabilir ama... ...biz ne savcıyız ne de hakim. Bizim görevimiz aranılan kişileri yakalamaktır. Bence bir avukat kıtsanız iyi olur. Tanıdığın bir avukat var mı Saat? Hmm. Şeref çok iyi tadında biri var. Beş yıl önce bir trafik kazasında... ...kopan elini dikmiştim. Bana minnet borcu olduğunu söyledi. Onu arayabiliriz. Dışarı telefon etme hakkımız var mı Memur Bey? Elbette. Buyurun abi. Allah aşkına Şeref Bey. Birilerinin iftirası yüzünden 24 saattir... ...karı koca gözaltında bulunduruluyoruz. Kocam haklı avukat bey. Bizi hemen çıkartmalısınız buradan. İnanın ben elimden geleni yapıyorum ee, Polisteki sizinle ilgili arama evrakını inceledim Gamzeşir'in adında birinin öldürülmesine karıştığınızdan şüphe ediliyor. Girin dibine batasıca yalan Hepsi yalan Biz kimseyi öldürmedik bütün bunlar iftira Size inanıyorum Suat Bey Ama Van Emniyeti kendisine yapılan ihbarı değerlendirerek Gamze Şirin adındaki kadının ölümünden sizi e, tutuklama emri çıkartmış Polis her ihbarcının ihbarıyla insanları yakalayabilir mi? Ayrıca o kadını bizim öldürdüğümüze dair ellerinde bir delil ya da şahit var mıymış? Bu, bunu da araştırdım. Böyle bir şey yok. Şimdi artık kararı savcılık verecek. Bakın avukat bey, bundan daha önemli bir şey var. Hastanede yatan bir kızım var ve ölmek üzere. Ona hücrenin yapılması için bizim hastane yönetimine onay vermemiz gerekiyor. Sizi çok iyi anlıyorum hanımefendi. Benim de çocuklarım var ama yasalar elimizi kolumuzu bağlıyor işte. Mecburen savcının kararını bekleyeceğiz. Sen avukatsın. Bu işleri iyi bilirsin. Savcılık sadece bir ihbara dayanarak bizi tutuklayabilir mi? Hiç sanmıyorum. Çünkü Van Polisi işlediğinizi iddia ettiği cinayetle ilgili bir belge, delil yahut bir şahit bildirmemiş. Çünkü yalan da ondan. Çünkü ellerinde bu cinayeti bizim işlediğimizi belirten hiçbir şey yok da ondan. Amaç sadece hastaneye gidip kızımızı görmemizi engellemek. Lütfen biraz sakin olun. Savcının sizi serbest bırakacağını adım gibi eminim. Sadece ifadelerini alacak. Savcının odasına girebiliriz efendim. Buyurun. Pekala. Suat Bey, Meran'ın savcının yanına girelim hadi <Gülüyor> Cem Bey sana kötü haberlerim var. Nedir Faruk? Savcı Suat'la karısını serbest bırakmış. Olacak gibi değil anlamıyorum. Sanki ikisinin de dokunulmazlıkları var. Hayatımda ilk kez böyle bir başarısızlığa uğruyorum. Köyden nasıl kaçtıklarını hala anlayamadım. Gamze denen salak yeğenimin onları kaçırmasını anlayabilirim. Ama muhtar gibi o çok dikkatli ve acımasız bir adamın elinden kurtulmalarını bir türlü izah edemiyor. İşin o yanını ben de anlayamadım. Gerçekten de muhtarın elinden nasıl kaçabildiler? Allah koruyor onları Faruk. Anlamıyor musun? Allah koruyor. Havaalanındaki tedbirlere rağmen kaçmayı başarabildiler. Oysa onlarca adamım ve polisler oradaydı. Onları arıyordu. İstanbul Havaalanı'nda gözaltına alındılar ama oradan da kurtuldular. Saat on geliyor. Televizyonu aç da haberleri dinleyelim. Van'da çocuk kaçırmak ve cinayet iddiasıyla aranan... ...Doktor Suat Paşoğlu ve eşi Meral Paşoğlu... ...dün havaalanı polis tarafından gözaltına alınmıştı. Savcı yeterli delil olmadığı gerekçesiyle her ikisinde serbest bırakılmasına karar verdi. Meral Paşaoğlu, ölmek üzere olan kızına uygun bir verici bulmak için... ...Van'daki kocasının yakınlarının yaşadığı köye gitmiş... ...ve orada üç yıl önce öldüğünü sandığı kocası ve ikiz kızıyla karşılaşmıştı. Meral Hanım, serbest kaldınız. Şimdi ne yapacaksınız? Kızlarımı çok merak ediyorum. Dünden beri gözaltındaydık. Şimdi hemen hastaneye gidip onları göreceğim. E, kızınız Lale, ikiz kardeşi hale sayesinde iyileşecek mi sizce? Doktorlar hücre nakli yapılırsa kurtulacağını söylemişti. Sanırım o nakil bugün yapılacak. Evet, e, lütfen bu kadar konuşma yeter. Biz gitmek zorundayız. Kapat! Kapat şu kahrolası televizyonu. Peki patron. Çok zor günler yaşadım. Vaktiyle köyde doğmuş yoksul bir adam için çok yol kat ettim. Çok büyük başarılara imza attım. Amcamdan kalan muazzam bir servetim var. Ve bunu da kaybetmeye hiç niyetim yok. Ama yine de servetin ve gücüne rağmen her ikisi de elinden kurtuldu. Keşke zamanında beni dinleyip de onları öldürtseydim patron. Yapamazdım. Amcamın albümü elimde yoktu. Eğer elimde olsaydı onları bir saniye bile yaşatmazdım. Dağ evindeki patlamadan bir gün önce Hakan amcam resim albümünün içine bir şey koymuş O albümün Suat'ta ya da karısında olduğuna eminim. Bütün bunların nedeni de meral olacak o şırfıntı. Nefret ediyorum ondan nefret ediyorum. Şimdi ne yapacaksın patron? Doktorla karısı hastaneye gidiyor. Şu anda bir şey yapamam. Bütün kamuoyu kızlarının hastalığı yüzünden onları tanıyor. Peki yaşamalarına, yaşadıkları sürece de senin kabusun olmalarına izin mi vereceksin? Hayır! Onların yaşaması benim huzursuzluğumdur. Hepsini, kızlarını dahil öldüreceğim. Ama zamanı gelince... Şimdi yaparsam şüpheleri üzerime çekebilirim. Ver şu telefonu bana. Kimi arayacaksın? Muhtarı. Muhtarı. Sonunda hastaneye geldik Meral. Kızlarımızı göreceğiz Hastaneye geldiğimizi inanamıyorum Basın da peşimize takıldı ya Cem'in eli kolu bağlandı artık O alçak bizimle oyun oynuyor değil mi Suat Şimdilik kızlarımızı görmemizi izin verecek Sonra her şeyi yeniden elimizden alacak Merak etme tatlı Allah'ın izniyle bir daha bize bir şey yapamayacak ah, Safiye teyzem odanın önünde oturuyor Hale de kucağında Hale Hale kızım Biz geldik tatlım Anneciğim tadıcığım Suha <Gülüyor> Su, an. Seni tekrar gördüğüme çok sevindim oğlum Bunu başardığınıza inanamıyorum Çok zor oldu Safiye teyze ama başardık Hale yavrum benim küçük bebeğim Seni ne çok özlediğimi bilemezsin Bunca yıldan sonra seni tekrar kucağıma alacağıma Rüyamda görsemini inanmaz Ben de seni çok özledim anneciğim Babamı da çok özledim Artık hep bir aradayız kızım Lale nasıl teyze Çok çok iyi Kardeşinin gelmesi onu bilemeyeceğin kadar sevindirdi Sen nasılsın yavrum Ah Safiye teyze ah, Neler yaşadığımı bir bilsen Çok acı çektin değil mi çocuk Bilsen nasıl üzgünüm. Ah, hadi artık bunları düşünmeyelim Hadi Lale'yi görmeye gidelim Siz girin görün zavallı çocuk beni yeterince gördü Bir dakika Önce bu maskeleri giyeceksiniz Doktor Lale'nin mikrop kapmaması gerektiğini söylüyor Tabi tabi tatlım Ver de takalım yüzümüze. Neden alıyorsun anne hiç üzüldün mü yoksa Hayır yavrum Bunlar sevinç gözyaşları Hadi girelim artık içeri Lale'yi bir an önce görmek için sabırsızlanıyorum Suat abi. Şebnem. Yavaş oğlum. Lale uyuyor. Sen Meral olmalısın. Abimin karısı. Evet Şebnem. Lale için yaptıklarınızdan dolayı size ne kadar teşekkür etsem az. Ben ne yaptım ki yenge. Hala nasıl yeğenimizse Lale de yeğenimiz. Baba. Baba. Baban kardeşine bakıyor tatlım. Baba. Aha. A, e, evet tatlım ne istiyorsun? Gel hadi birlikte onu uyandıralım. Şey bence kendi kendine uyansa daha iyi olmaz mı canım? Saatlerdir uyuyor. Uyandırılmasında bir mahsuru yok. Tamam, uyandıralım onu Hale. Tamam. Lale Lale hadi uyan lan uyan. Hale ne oldu? Bak annem de babam geldi. Sağ mı? Evet. Anne! Evet tatlı baban da geldi. Lale bebeğim. Baba. Babacığım <gülüyor> Allah'ım Allah'ım şükürler olsun sana Bizleri bugünü de gösterdiğin şükürler olsun Binlerce şükürler olsun Allah'ım Herkese ağlıyor Nerede de ağlıyor Bu seferlik babanın hatırı için Kuralları göz ardı edebiliriz bebeğim Onlar ne zamandır birbirlerini görmüyorlar Ben doktor beyin yanına gidip Şu nakil işini bir konuşayım sen burada çocuklarla kal Suat Meral Hanım Sizi tekrar görmek ne kadar güzel Suat Bey de geldi mi? Geldi kızların yanında Lale'ye hücre nakli ne zaman yapılacak? Bir saat sonra başlayacağız Şu anda ameliyat odası hazırlanıyor e, Doktor Bey Bu işlem sonunda Lale eski sağlığına kavuşabilecek Elbette. mi? Elbette Hale'nin tahlillerini yaptırdık Hücreleri Lale'ye tam uyum gösteriyor Meral Meral kızım Ne var ne oldu Safiye teyze Polisler Polisler Suat'ı götürdüler ha, Ne <gülüyor> Neler söylüyorsun teyzenin için götürdüler <gülüyor> Suçu neymiş Kanzi adında bir kadını öldürmekle suçluyorlar ah, Engellemeler yine başladı <gülüyor> Doktor bey Kızlar size emanet Ben Suat'ın avukatına gidiyorum Ne demek oluyor avukat bey? Suat'ı tekrar nasıl tutuklayabilirler? Üzgünüm ama işler değişti Meral Hanım. Suat'a cinayet suçuyla resmi olarak dava açıldı. Peki kocamı burada mı yargılayacaklar yoksa Van'da mı? Van'da. İşlediğini iddia ettikleri cinayet o bölgede işlenmiş çünkü. Suat Van'a götürülecek. Bu ne demek biliyor musunuz? Duruşma sırasında mafya onu orada öldürecek. Merak etmeyin duruşma sırasında korunması için savcılığa dilekçe veririz. Çok üzgünüm ama yapabileceğim başka hiçbir şey yok O Gamze adındaki kadını öldürdüğünü söylüyorlar ama Geçen sefer ellerinde bir delil yoktu Şimdi var mıymış? E, bir şahit varmış Ama bu mümkün değil Gamze'yi o gece evinde sızmış bir halde bırakmıştım Suat ondan sonra kadını hiç görmedi Köyden gece yarısı ayrıldık ve hemen Meral Hanım bakın Bütün mu anlattıklarının savunmamı sırasında işimize yarayacak Ama davaya kadar bunların hiçbir önemi yok Peki Suat'ın Gamze'yi öldürdüğünü gören şahit kimmiş? Suat'ın annesi. Ne? <gülüyor> ne dediniz? Suat'ın annesi dedim. Neden şaşırdım bu kadar? Ama bu olamaz avukat bey. Suat'ın annesinin cinayeti gördüğü tamamıyla yalan. Ayrıca hangi anne öz oğlunu... ...katil diye ihbar eder ki? Haklısınız ama kadının yazılı ifadesini gördüm. Oğlunun genç kadını öldürdüğünü gördüğünü... ...söyleye kağıdı imzalamış. Peki buna ne diyeceksiniz? Çok pasif Suat'ın annesi kızım Hali'yi kaçırmakla Bizlere yardım ederek Cem Keleş oğluna karşı geldi Bunun bedelini ödemesi gerekiyordu Onu oğluna karşı tanıklık etmek Ya da ölmek arasında seçim yapmak zorunda bırakmış olmalı Doktor Nakil işlemi bitti mi? Endişe edecek hiçbir şey yok. Her şey umduğumuz gibi oldu. Yani yani Lale yaşayacak öyle evet, mi? Evet. Kardeşi Halil'in hücreleri sayesinde. Allah'ım şükürler olsun sana. Kızımı bana bağışladın. İkisinin de durumu iyi mi? Gayet iyiler. Odalarında mışıl mışıl uyuyorlar. Bir hafta sonra Lale dışarıdan gelecek. Bütün mikroplara karşı savaşabilecek artık. Ah, sağ olun. Sağ olun doktor bey. Cem Keleşoğlu nerede biliyor musunuz? Sanırım yönetim kurulu odasında olmalı. Nakil işleminden sonra gelip Lale'nin durumunu sordu bana Her şey için teşekkür ederim doktor Ben gidiyorum Nereye? Çocukları görmek istiyorsan yarından önce onları göremezsin ama Çocuklara değil başka birine gidiyorum Cem Bey şu anda hastanenin yönetim kurulu toplantısında Meral Hanım Onunla şu anda görüşemezsin Görüşürüm Süheyla sen bu işe karışma Efendim bu Meral, toplantının de neticesi... De... Cem Keleşoğlu... ...seninle konuşmak istiyorum. E, Meral? <gülüyor> e, bayanlar ve baylar... ...size Meral Paşaoğlu'nu tanıştırmak istiyorum. Kendisi hastanemizde tedavisi yapılmakta olan... ...küçük hastamız Lale'nin annesidir. Yaa... Cem Bey... ...toplantıyı hemen bitirmeni istiyorum. E, Meral'cim görüyorsun ki toplantıdayız. Aaa tabii tabi tabi. Amcanız Hakan Bey'in kurduğu... ...hastanenin işlerini görüşüyorsunuz değil mi? Peki Hakan Bey'in... ...aslında ölmemiş olduğu ortaya çıkarsa... ...ne yapacaksın? Baylar ve bayanlar... Ay, ...bana birkaç dakika izin vermenizi rica edeceğim. Siz bu arada dışarıda çay ve kahve... ...içebilirsiniz. E, tabii tabii. tabii. Yani, hadi evet Meral. Ne istiyorsun? İstediğim şey çok basit. Kocam Suat'a karşı açılan davanın hemen kapatılmasını istiyorum. Hem de hemen. Bu gece. Bu gece mi? Evet. Bu arada Suat'ın annesinin de uzun bir hayat sürmesini sağla. <gülüyor> Güçlü bir adam olduğum doğru. Ama devletin polisine... Mahkemesine karışıp böyle ciddi bir davanın kapatılmasını sağlamamı bekleyemezsin benden. Bana masal okuma Cem Bey. Bunu yapabilirsin ve yapacaksın da. Nasıl böyle bir düşünceye kapıldığını hiç anlamıyorum. İçeri girip saçma sapan isteklerde bulunuyorsun... ...ve Hakan amcamın sağ olduğunu ima ediyorsun. Aklın sıra benim gibi bir adamı tehdit edeceğini mi sanıyorsun ha? Sen bir katilsin. Bu benim için ne demek biliyor musun? Sen korkağın tekisin. ...korkudan ne yapacağını şaşırmış... ...şaşkının birisin. Ya. <gülüyor> evet lütfen devam et. Söylediklerin beni çok eğlendiriyor. Yeğenin Gamze'yi kocanın öldürmediğini... ...gayet iyi biliyorsun. Yine de kocan kendisini hapishanede bulacak. Hayır. Hemen telefonu alıp Van'ı ara. Adamların her kimse... ...Suat'ın annesini tehdit etmesinler. Ve kadın da ifadesini geri alsın. Peki... ...aramazsam ne olur? Etrafta dolaşıp Hakan amcamın... ...sağ olduğunu mu iddia edeceksin? Kusura bakma ama ben kuru tehditlere... ...pabuç bırakacak adam değilim. Hemen odamdan çık git. Sen bilirsin. Ah, Hakan Bey'in resim albümü bende. Ne? Dur bir dakika. Demek albüm sende. Peki bununla ne yapmayı düşündüğünü... ...öğrenebilir miyim? Çok basit. Ömrüm boyunca... ...onu sana karşı kullanacağım. Albüm bir kasada saklı olacak... Bir daha hiç gün ışığı görmeyecek. Bunun karşılığında bizi rahat bırakacaksın. Kocamanı annesi de dahil olmak üzere... ...hiçbirimizin başına bir şey gelmeyecek. İstediğin sadece bu mu? Elinde böyle bir koz varken sadece bunu mu istiyorsun? Sevgili kocan Suat çocuklarının geleceği için... ...şöyle yüklü bir para istemiyor mu yani? Bir baba için çocukları her türlü servetten daha değerlidir. Baba ha? Sen babadan ne anlarsın ki böyle söylüyorsun? Söylesene... Sen babanı hiç tanıdın mı? Ha? Onu hiç gördün mü? Bu seni ilgilendirmez. Bilmiyorsun. Çünkü senin annen fahişenin tekiydi. Seni kimden peydahladığını bile bilmiyor. Yeter artık. Konuyu saptırma. Suat'a karşı açılan davanın kapatılmasını sağla ve bizi rahat bırak. Senden tek istediğim şey bu. Peki sözüne nasıl güveneceğim? Albümün asla ortaya çıkmayacağına nasıl inanacağım? Seni aldatmam halinde bana neler yapabileceğini gayet iyi biliyorum Cem Keleşoğlu. Hiç merak etme. Albüm asla ortaya çıkmayacak. Pekala. Şartlarını kabul ediyorum. Karşılık olarak sen de bundan böyle... ...Hakan amcamın adını ağzına bile almayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Şimdi katılmam gereken bir toplantı var. Toplantıdan sonra istediğin telefonu edeceğim. Daha sonra da şehir dışına çıkacağım. İki gün sonra döneceğim. Döndüğümde seni bir daha görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Tamam. Sakın beni aldatmaya kalkma Şırfıntı Yoksa seni, kocanı ve ikizlerini Hiç acımadan gebertirim Neceler Anne, babam nerede? Bir gördüm sonra kayboldu Gelmeyecek mi? Hmm, gelecek kuzucuklarım merak etmeyin Yenge, efendim Şebnem Abim serbest bırakacaklarına emin misin? Eminim canım. Cem Keleşoğlu yılan gibi bir adamdır. Umarım sözünü tutar. Tutacak Şebnemciğim. Şey Tutmak zorunda. Afedersin. Alo. Aa, alo Meral Hanım ben Avukat Şeref. Aa, avukat Bey evet sizi dinliyorum. Eh, i̇nanamayacaksınız ama işte bir şey oldu. Ee, Suat Bey'i serbest bıraktılar. Sahi mi söylüyorsunuz? Demek serbest bırakıldı <gülüyor> Evet. Az önce Van polisinden kocanızla ilgili suçlamayı geri aldılar. Annesinin verdiği ifade e, meğer oğluna olan kızgınlığındanmış. E, bunu ispatlamak için de... E, ...cinayet saatinde bir komşusunda olduğunu ispatlamış. Hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Ben anladım avukat bey. Suat bey nerede şimdi? Aa, size geliyor. Birazdan yanınızda oldu. Teşekkür ederim. Şevdem... Suat buraya geliyor. Ha, demek Cem Keleşoğlu sözünü tuttu ha? Evet, sana tutacağını söylemiştim. Safiye teyzemi gördün mü? Az önce kafeteryaya gideceğini söylemişti. İstersen git de kocanın serbest kaldığını ona da söyle. Çok üzülüyordu. Suat'ın serbest kaldığına çok sevindim Meral. Cem'in ona zarar vermesinden korkuyorum ama. Safiye teyze, Suat'la Halil'in yaşadığını bilmene rağmen... ...neden bana onların öldüğünü söyleyerek tam üç yıl acı çekmeme seyirci kaldım? Çünkü gerçeği söyleseydim hepiniz ölecektiniz. Neden? Cem kocamın ve Halil'in öldüğüne beni inandırmayı neden istedi? Bunun sebebini hiçbir zaman söylemedi yavrum. Ben sizlerin yaşaması için çaresiz susmak zorunda kaldım. Meral! Meral! Ah, i̇şte Suat da geldi. Meral, Şebnem'den burada olduğunu öğrendim. Şükürler olsun. Tekrar buradasın Suat. Çocuklara baktın mı? Evet. Hala uyuyorlar. Meral, serbest bırakılmam için... ...ne yaptığımı sorabilir miyim? Cem Keleşoğlu'yla... ...bir anlaşma yaptım. Ne anlaşması? <Gülüyor> İnanamıyorum sana Meral Nasıl olur da Cem Keleşoğlu gibi bir mafya babasıyla Anlaşma yapabilirsin Yüzüme öyle garip garip bakma Suat Başka ne yapmamı bekliyordun Senin öldürülmene göz mü yumsaydım Ya da hapislerde çürümene razı mı olsaydım Hiç anlamıyorsun Meral Onun kurduğu tuzaklara gözü kapalı düşüyorsun. Ne tuzağı Gördüğün gibi ona istediğimi yaptırdım işte Senin serbest bırakılmanı sağladım Annenin yaşamasını garanti altına aldım Başka ne yapmamı bekliyordun Üstelik sandığın kadar da aptal değilim Cem'e asla güvenilmeyeceğini biliyorum. Ama yaptığın iş yine de aptalca. Kendini tehlikeye attın. Cem seni öldürebilirdi. Onun karşısına çıkmana ne gerek vardı ki? Bu işi avukatım da halledebilirdi. O adamın karşısına nasıl yalnız çıktın? Pes doğrusu. Bana böyle davranacağını bilseydim... bunu asla yapmazdım. Teşekkür edeceğini beni azarlıyorsun. Üstelik, üstelik gördüğün gibi hiçbir şey olmadı. Cem bana bir şey yapmaya kalkışmadı. Evet, şimdi yapmadı. Ama şunu asla unutma. Cem Keleşoğlu sağ oldukça ondan asla kurtulamayız. Sağ oldukça mı? Dur bir dakika. Yani onu öldürecek misin? Bunu mu söylemek istedin? Başka çare kaldı mı? Yaşadığı sürece peşimizi bırakmayacak. Karısının ve çocuklarının öldürülmesine hangi erkek izin verir? Saçmalama. Onu öldürerek bizi böyle kurtaracağını mı sanıyorsun? Çocuklarımıza katil bir babanın kızları olma utancını mı yaşatacaksın? Böyle bir şey yaparsan seni asla bağışlamam. Anlamıyorsun Meral. Ben onu öldürmezsem o bizi öldürecek. Hayır. Ondan kurtulmanın başka bir yolu olmalı. Polise gidebiliriz. Onlara her şeyi anlatıp Cem'i tutuklamalarını sağlayabiliriz. Bize inanmazlar. Cem çok güçlü ve zengin bir adam. Onu herkes saygın bir iş adamı olarak tanıyor. Suçlamalarımızı ciddiye bile almazlar. Onu sorguya çekmeye bile gerek duymazlar. Ama ortada bir delilimiz var. Hakan Bey hala sağ. Sağ olduğunu nereden biliyorsun? Sağ olmasaydı Cem şartlarımı kabul etmezdi. Onun ne kadar aşağılık bir adam olduğunu biliyorsun. Bunca yıldır amcasını onun parasıyla satın aldığı evinde hapis tutuyor olabilir. Sadece bir tahmin. Cem'e ondan söz ettiğimde suratın ifadesini görecektin Suat. Hakan Bey sağ olmasa o kadar sarsılmazdı. Hala hayaller peşindesin tatlım. Söyler misin? Hakan Bey'in sağ olduğunu nasıl ispatlayacağız? Cem iki gün için şehir dışına çıktı. Yarın sabah onun evine gidip Hakan Bey'i arayabiliriz. Eğer bulursak Cem'i mahvederiz. Tamam mı? Tamam dediğin gibi olsun Meral bence hayal gücüne fazla güveniyorsun Hayır onu Cem'in evinde bulacağımıza eminim Düşünsene böylesi Cem için ne kadar da kolay olmuştur Amcasını öldürmeden servetini ele geçirdi Amcasının o kazada öldüğünün sanılması Cem'in trilyonlarca liralık bir servete konmasını sağladı Hakan gibi bir adamı bunca senedir evinde saklaması imkansız hmm, Bunu birazdan anlayacağız Cem'in evine geldik işte Umarım kendisi evde yoktur Söyledim ya sana yarın akşama kadar şehir dışında olacak Evde emektar kahya kadından başka kimsenin olduğunu sanmıyorum Aman Allah'ım Meral Hanım siz misiniz? İçeri girebilir miyiz Hayriye Hanım? Çok önemli bir iş için geldik. Aa, olmaz. Cem Bey evde yok ki içeri girmenize izin veremem. Ay, başımın derde girmesini istemiyorum. Merak etme merak etme bir şey olmayacak. Biz de bela istemiyoruz. Öyleyse isteğiniz nedir? İçeri bakmak. Bunu neden istediğimizi sanırım biliyorsun. E, ne demek istediğinizi anlamıyorum. Evdeki misafirden söz ediyoruz Hayriye Hanım. Buraya Cem'in amcası Hakan Bey ile görüşmek için geldik. Hakan Bey mi? Aa, o burada mı? Evet. Burada öyle birisi yok. Peki nasıl biri var? E, şey... Beni dinle Hayriye Hanım. Cem Keleş korkarak yaşamanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Ama Hakan Bey hala sağsa... ...ve bu evde zorla tutuluyorsa... ...bunu sadece biliyor olman bile seni hapse atmalarına yeter. Şey... E, ...burada birisi var. Zavallı bir adam. Cem Bey ona bakıyor. Demek doğruymuş. Buradayım Suat. Onu hemen görmek istiyorum Hayriye Hanım. Nerede? E, şey... O, o, ...o adam yukarıda. Bakın, bakın benim hiçbir suçum yok Ben sadece işimi yapıyorum Benimle gel Meral Hakan Bey'in birkaç adım ötede olduğuna inanamıyorum Suat Ya durumu kötüyorsa ya sakat kalmışsa Öyleyse ona bir an önce yardım etmemiz gerekebilir Bir dakika Meral Hı? Onu bulmamız biraz fazla kolay olmadı mı? Cem bu kadar tedbirsiz olamaz Neden evde hiç adamı yok? Acaba içeri girmeyip de polisi mi arasak? Merak etme Suat. Cem'in şehir dışında olduğunu söylemiştim. Önce bir odaya bakalım. Eğer Hakan Bey buradaysa o zaman polisi ararız. Nasıl istersen. Çal kapıyı bakalım. Hiç ses yok. Kapıyı aç Meral. Peki. Hakan Bey. İşte. İşte orada pencere kenarında Meral. <gülüyor> Hakan Bey... Hakan Bey... Aman Allah'ım... Hakan Bey ne hale gelmiş... Yaşlanmış, zayıflamış... Hakan Bey biz geldik... Unuttun mu bizi... Ben Meral... Bu da kocam Suat... İkiz kızlarımız Hale, Lale... Hatırlamıyor musunuz? Meral... Suat... Siz misiniz? Evet... Evet biziz Hakan Bey Nasılsın iyi misin hmm, Hiç iyi değildim Ama geldiğinize göre artık iyi olacağım Yo yo kendini yorma Hakan Bey <gülüyor> Otur konuşacak çok şeyimiz var ee, Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar Benim hiç ziyaretçim yok Üzülme artık burada kalmak zorunda değilsin Seni buradan götüreceğiz Yo hayır hayır Ben burada iyiyim kızım Başka bir yerde yaşamayı düşünemiyorum bile. Nasıl olur Hakan Bey? Burada resmen hapissin. Olsun. Burada hapis kalmak benim isteğimdi. Hayır, bu doğru olamaz. Bu odaya alışmış olabilirsin ama... Ee, boşuna yorulma çocuğum. Ben burada çok mutluyum. Hakan Bey... Seni beye... anlıyorum Hakan Bey. Benim Van'daki köyde kalışım da buna benzer bir şeydi. Tıpkı senin gibi ben de orada kalmayı seçmiştim. Ama bunun için geçerli sebeplerim vardı. Senin için de mi aynı şey söz konusu? Ya hayır, hayır. Sen ne kadar hayır desen de... ...benim gibi sen de seçim yapmak zorunda kaldın. Sevdiğimiz insanları korumak için... ...başka çaremiz yoktu. Bize her şeyi anlat. Sana ne oldu Hakan Bey? Bütün bunların nedeni ne? Bunlar başımıza neden geldi? Hayatım boyunca o kadar... ...çok günah işledim ki... ...hangisinden başlayacağımı... ...bilebilemiyorum... Hakan Bey bunların nedeni senin günahların değil... ...bu kabusa yol açan tek bir kişi var... ...o da yeğenin Cem Keleşoğlu... Yanılıyorsun çocuğum... ...kendimi cezalandırmak için... ...hayatımın sonuna kadar... ...bu kafeste yaşamayı ben tercih ettim... Madem öyle... ...benim ve çocuklarımın ne günahı vardı ki... ...yıllarca birbirlerinden ayrı kaldılar... ...Suat ve ben... ...Cem'in bize kötülük etmesini gerektirecek... ...ne yaptık ki... Ben bir kul olarak Allah'a karşı olan sorumluluğumu yerine getiremedim. Ne sorumluluğu? Hangi sorumluluk? Daha evindeki o korkunç günde günahlarımın büyüklüğünü anladım. Yaptıklarımı tamir etmek istiyordum. Bunun içinde Cem'e vasiyetimi değiştirmek istediğimi söyledim. Vasiyet mi? Mesela anlaşılıyor. Cem hakkı olduğunu düşündüğü mirastan mahrum kalacağını öğrenince harekete geçmeye karar verdi. Senin patlamada öldüğünün sanılmasını sağlayacaktı. O sözde kazada bizim de ölmemiz olayın gerçekten kaza olduğunu kuvvetlendirecekti. Keşke her şey bu kadar basit olsaydı. Ne demek istiyorsun? Bizim bilmediğimiz başka şeylerde mi var? O günü çok iyi hatırlıyorum. İkizlerden hale odamdaydı. O günü ben de hatırlıyorum. Hale'ye resim albümünü göstermek için odana çağırmıştın. Evet. Hatırladığım son şey... ...birinin kafama vurdu. Kendime geldiğimde Cem'in helikopterindeydim. Ha, önce e, Van'a gittik evet. Oradan da özel bir uçakla İstanbul'a getirildim. Öyleyse birileri seni gördü. Patlamada ölmediğini bilen tanıklar vardı. Hı, olabilir... Cem'in o patlamada nasıl gizlediğini bilmiyorum. Tek bildiğim bunu başardı. Herkesi öldüğüme inandırdı. Basiyetini değiştireceğini söylemenin Cem'i korkutmasını anlıyorum. Planını gerçekleştirmek için bizim ölümümüze göz yummasını da anlıyorum. Ama anlamadığım bir şey var. Neden soatlı Halen'in öldüklerini sanmamı istedi? Bilmediğin bir şey var kızım. Cem'in planının başarıya ulaşması için sizi ayrı tutması gerekiyordu. Bu çok önemliydi tabii. Cem, Suat'ın o albümü aldığını sanıyordu. Hı, bu da onu çok korkutuyordu. Sizi birbirinizden ayırırsa, yaşadığı acının Suat'ı albümü hatırlamaktan alıkoyacağını düşünüyordu. Onun hatırlayacağı şeyden bu kadar korkuyorsa, yaşamasına neden izin verdi? Onu öldürtmesi çok daha kolay olmaz mıydı? Albümün ne olduğunu bilmiyordu. Hala hala onun yerini Suat'ın bildiğini sanıyor. Eğer albümün kaybolduğundan emin olsa hiç düşünmeden öldürürdü. Albüm Merak ettiğim bir şey var. Gördüğüm kadarıyla bu evde hizmetçi kadından başka kimse yok. İsteseydin rahatça kaçıp polise sığınabilirdin. Neden yapmadın bunu? Aslında buradan kaçmam hiç zor değildi. Bunu Cem de biliyor. Ona Meral ve Suat'la küçük kızlarının hayatlarını bağışladığı takdirde buradan kaçmayacağıma yemin ettim. Bugün hala hayatta olmanızı yeğenimle yaptığım bu anlaşmaya borçlusunuz çocuklar. Ama unuttuğum bir şey var sevgili amcacığım. <gülüyor> Kullandığın sözcükler Meral, Suat ve küçük kızları değildi. Cem Keleşoğlu Namussuz herif seni geberticem. Yerinden kıpırdama Suat Elimdeki bu tabanca oyuncak değil Aksi bir harekette sevgili karının göğsünde minik bir delik açabilir Sakin ol Suat Demek şehir dışında olduğunu söyleyerek bizleri kandırdın ha? Bu kadar aptal olduğunu hiç sanmıyordum Karının lafına oyup buraya gelmem beni çok şaşırttı doğrusu Kendini çok akıllı sanıyordun değil mi? Meral attığım yemi hemen yuttu ...ve amcamı aramak için buraya gelmeye karar verdi. Bize bir şey yapamazsın Cem. Buna cesaret edemezsin. Neden? Sizi öldürmeme engelleyecek ne var ki? Cesetlerinizin ayağına taş bağlayarak denize atarım. Amcam zaten resmen ölü. Onu da öldürüp daha başında bir yere gömerim. Hadi sevgili amcacım sözlerine devam et. Artık gerçeği öğrenmelerinde hiçbir sakınca yok. Hakan Bey bu adam ne demek istiyor? Bize ne anlatacaksın? Bak onlar da çok merak ediyorlar. Meral'in bilmediği o küçük şeyi... ...ona söyle amca. Hadi onları daha fazla merakta da bırakma. E, cem'e vasiyetimi... ...değiştirmeye karar verdiğimi... ...söylediğimde... ...bunu yaptığımı sandı. Ama henüz yapmamıştım. Lütfen Hakan Bey açık konuş. Ne demek istiyorsun? E, Meral... ...sen benim varisim olacaktın. Ne? Ben mi? Ama neden? Neden varisin olarak beni seçtin? Anlat ona sevgili anneciğim. Son nefesini vermeden önce ona o küçük sırrını anlat. Hadi, ne duruyorsun? Anlatsana. Çünkü sevgili Meral sen benim kızımsın. Ne? Bu bu doğru mu? Tabii ki doğru. Amcam benimle Meral ve çocuklarının... ...hayatını bağışlamam için anlaşma yapmadı. Kullandığı terim... ...kızım ve torunlarımdı. Anlıyor musun? Kızım ve torunlarım. Artık o resim albümünü... ...Hakan amcama verebilirsin Meral. Henüz onu bir kasaya kilitleme fırsatını... ...bulamadıysan tabii. Ah, ha hayır, hayır. Albüm yanımda. Çantamda. İşte. Ah. Demek albüm sizdeydi ha? İçine bakmadın mı kızım? Hayır. Hiç açmadım. Bir şey mi vardı? E, sayfaları aç kızım. Aralarda bir yerde... ...bir resim göreceksin. Ona... ...iyice bak. Aha. Buldum. Eskiden çekilmiş bir aile fotoğrafı. Bir kadın, bir er ve küçük bir kız çocuğu var. Aman Allah'ım... ...bu resimdekilerden biri annem... ...çocuk olanda ben... ...annemin yanındaki adam... ...gözlerime inanamıyorum... ...o adam da sensin Hakan Bey. Evet, benim... ...resmin arkasını oku Meral. Sevgili karım ve kızım Meral'le... ...Antalya'da mutlu bir anımız... İnanamıyorum. Bir de altında imza bulunan bir kağıt olacak. Onu da buldun mu? Evet. Buldum. Onu da oku. Aşağıda imza bulunan ben Hakan Keleşoğlu ölümümden sonra bütün nakit ve mal varlığımı kızım Meral Paşaoğlu'na bırakıyorum. ...resmen değilse bile benim öz kızımdır. Mahkeme gerekli görürse... ...dena tespiti yaptırılabilir. İmza Hakan Keleşoğlu. Bu durumda sen gerçekten de Hakan Bey'in kızısın Meral. Hem kızı hem de tek varisisin. İnanamıyorum buna. Senin yerinde ben de olsam inanmazdım güzelim. Sen de annenle nikahsız yaşayıp seni peydahladıktan sonra bırakıp giden bu adamın gayrimeşru piçisin. Piç ancak senin gibilere Deniz. ağzına topla. Hayır, hayır, hayır. Ben Meral'in annesiyle dini nikahla evlendim. Resmen değilse de dinen benim helal hanımımdı o. Annemle nasıl tanıştınız Hakan Bey? Şey, bir yazlık satın almak için Antalya'ya gitmiştim. O sırada hayatımın önemli bir yol ayrımında olduğunun farkında bile değildim. Aynı gece bir çay bahçesine gittiğimde, eh, orada tanıştım annenle. Her şey kendiliğinden gelişti. Nasıl gelişti? Ben nasıl dünyaya geldim? Periler kadar bir güzelliği vardı. Ya da bana öyle gelmişti. Ona arkadaşlık teklif ettim. Bir şartla dedi beni yaşlı annesine götürdü. O da, dini nikah kıyalım. O zaman resmen olmasa da eşin olur. Madem zenginmişsin, ben tek başıma kızımı koruyacağımı aklım kesmiyor. Böylece başını bağlamış olurum dedi. Sonra? Aile arasında küçük bir merasimle dini nikah kıydık. Bir hafta beraber olduk bu saf temiz kadına yani annene evli olduğumu dürüstçe anlattım karım o sırada ölümcül bir hastalığa yakalanmıştı bunu da söyledim bana anlayış göstermiş gibi yaptı ama çok perişan olduğunu görüyordum nitekim bunu hemen açığa vurdu ve hayatından çıkıp gitmemi istedi ne yaptımsa başarılı olamadım Aa, i̇şte o kadın... ...senin annendi Meral. Demek... ...başıma gelenlerin tek nedeni... ...benim babam oluşunuza. Çocuklarım, kocam ve ben... ...sizin doyumsuz nefisleriniz yüzünden... ...bunca acıyı çektik. Ve siz yaptıklarınızı son anda telafi etmeye... ...kalkışınca bu büyük felaketleri... ...yaşadık. Lütfen, lütfen yavrum... ...lütfen benden nefret etme. Aslında... Aslında etmem gerekirdi ama ne kadar ilginç ki sizi hep sevmiştim. Şimdi nasıl nefret edeceğimi bilemiyorum. Neden bir babam olmadığını anlayamamıştım. Neden annemin hiç gülmediğini bilmiyordum. Ama artık biliyorum. Annem sizin yüzünüzden acı için de öldü. Kocam ve çocuklarım sizin yüzünüzden acı çekti. Ne söylesen <gülüyor> haklısın kızım ama... Boş yere zahmet etmişsin Hakan Bey. Senin mirasını zaten istemezdim. Hepsini Cem'e bırakabilirdin. O hiç olmazsa senin paranı istiyordu. Bense senden hiçbir şey istemiyorum. <gülüyor> Bak sen. Parayı istemediğine göre belki hala bir anlaşma yapma imkanımız vardır. Anlaşma. Anlaşma. He. Şimdi görürsün gününü. Al bakalım. Al. <gülüyor> Senem, Senem. Ver şu tabancayı. Ver diyorum. Bileğini kırarım. Tamam. Al. Tamam al. Al kolumu bırak. Şöyle. Seni gidi adi piç. Bizim hayatımızı mahvettin. Ve hala bizimle anlaşma yapabileceğini sanıyorsun. Öyle mi? Neden olmasın? Bana borçlusunuz. Sizin hayatınızı bağışladım. İsteseydim hepinizi öldürebilirdim Öldürmen bize yaptıklarından daha kötü olamazdı Seni geberteceğim <gülüyor> Suat hayır sakın bir çılgınlık yapma Sen dakika. bu işe karışma Meray Hayır bunu yapamazsın Suat Artık bir ümit var eski günlerimize geri dönebiliriz Ama onu öldürürsen her şey mahvolur Onun yüzünden üç koca yılı Korkunç acılarla geçirdik kendi diri diri mezara gömülüp Sevdiklerimizden uzak kaldık Lale'nin hastalığına o sebep oldu Halenin annesiz büyümesine o sebep oldu Senin benim hayatımızı o mahvetti Biliyorum sevgilim ama onu öldürmek biz hiçbir şey kazandırmayacak Tersine hapse girecek ve çocuklarımızı babasız bırakacaksın Aslında onu öldürmem gerekirdi Hakan bey hayatta Cem'e karşılık tanıklık edebilir Hemen polisleri çağıralım Bırak onun cezasına adalet versin Meral doğru söylüyor Suat Ben tanıklık ederek Onun ömür boyu hapiste Kalmasını sağlayabilirim Evet Suat Lütfen artık sakinleş Beni kendinden mahrum etme Çocuklarını babasız bırakma Tamam Meral Tamam Tamam bitti Bu pis herifi polise teslim edeceğim Ama Önce bir ip bulup elini ayağını bağlayalım. Evet, şöyle giriyor ama bırakalım bakalım. Kimmiş o? Çok fazla yürü hadi. Çıkar tamam. şunu kelleptileri. Ben Cem tamam. Kereş olurum. Beni efendim. tutuklayamazsınız. Tamam efendim. Kim olursa. Anladınız mı? Konuşalım, konuşalım. Hepinizi sürüp sürüm tamam. süründürürüm. Kim olursan ol herkes gibi zannısın işte. Eğer hakkındaki iddialar doğruysa Hapisten kolay kolay kurtulamazsın Yürü hadi Bırakın, Bırakın beni diyorum size yürü, yürü. Bırakın. Yürü, yürü. Bırakın. Yürü, yürü. Karşı koymayın Sizler de sonra karakola gelip ifade vereceksiniz Tamam memur bey İşte bitti Kabus bitti artık Suat Umarım bitmiştir Hakan bey ne yapacağız Onun hakkında ne düşünüyorsun Sen ne dersin Yıllar boyu bir baba hasretiyle yaşadım. Şimdi onu bulmuşken... ...reddetmek doğru olmaz. Hem resmen olmasa da... ...o senin dinen meşru olan baban. Biraz da annenden olmuş. Onuruna yedirip sabretseymiş... ...ölen karısının yerine... ...resmen de hanım olurmuş ama istememiş. Hem onu burada bırakamayız artık. Ah, haklısın. Hakan Bey... Efendim kızım... Geçmiş geçmişte kaldı... Bundan sonrasına bakalım artık... Burada mı kalacaksın bizimle mi kalacaksın... Ee, eğer beni kabul ederseniz... Sizinle birlikte kalmak isterdim yavrum... Ha, i̇kizleri ne kadar sevdiğimi de biliyorsun... Madem öyle bizimle geliyorsun... Baba... Baba mı dedin... Ha, yani... Yani beni bağışladın mı kızım? Bağışlamak Allah'a mahsustur baba. Biz tövbe edip geleceğimizi kurtarmaya bakalım. Mühim olan sondur. Dua edelim de sonumuz iyi olsun. Dua edelim kızım. Affet Allah'ım. Affet Allah'ım.